أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 Mevzumuzun konusu hacla ilgili olacaktır. Bu hac ilgili soru ve cevaplı bir şekilde olacak inşallahı rahman. Hacca gitmenin önemi, hac çeşitleri, hacın şartları, ihram ve hükümleri, hacın vacipleri, hacın sünnetleri, hacın edepleri, Medine'nin fazileti, ifrat haccı, temettu haccı, ceza gerektiren hususlar, umre, ziyaret yerleri, sağlık, hacla ilgili kelimelerin, hacla ilgili kelimelerin manaları, hacla ilgili meseleler. Bu konuyla ilgili hepsini bir arada görmüş olacağız inşallah. Şimdi başta hacca gitmenin önemi, haccin hükmü Soru, hacın hükmü nedir? Cevap, İslam'ın beş şartı hacdır, beşinci şartı hacdır. Yani gücü yetenin ömründe bir kere Kabe-i Muazzama'ya gidip oraya mahsus ibadetlerin yapması, ibadetleri yapması farzdır. İkinci ve daha sonra yapılan haclar nafile olur. Hac, istilahta belli bir yeri, belli bir zamanda belli şeyleri yaparak ziyaret etmek demektir. Bu belli şeylere de menasik denir. Menasikten her birine nüsük denir. Nüsük, ibadet demektir. Evet. Yani hac dedi mi, istilahi manada, yani örfi manada, şel'i manada, şunu anlayacağız. Belli bir yeri, belli bir zamanda, belli şeyleri yaparak ziyaret etmek demektir. Bu belli şeylere menasik denir. Menasikten her birine nüsük denir. Nüsük ise ibadet demektir. Haccın fazileti Soru, haccın fazileti nedir? Nelere dikkat etmek lazımdır? Cevap, farz olan hacca gitmeye çalışılmalıdır. Bir kere farz olan hacı yapmak, yirmi kere Allah yolunda savaş etmekten daha sevaptır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Hac, suyun kirleri, temizlediği gibi günahları yok eder. Taberani Kabul olan hac kılınmamış namazların, tutulmamış oruçların, verilmemiş zekatların, günahlarının affına sebep olmaz. Bunları geciktirme günahlarının affına sebep olur. Kul borçları vermedikçe, verilmedikçe ve veya helallaşmadıkça ödenmiş olmaz. Kul ve hak... Borçlarında başka günah affedilir. Hadis-i Şerif'te Arafat'ta vakfeye durup günahlarının affedilmediğini zanneden büyük günaha girmiş olur buyuruldu Hatip. Haccın sahih ve kabul olmasının şartları vardır. Sahih olması için vaktinde hac yapılması lazımdır. Kabul olması için de hacın sahih olması, o kimsenin itikadı düzgün olması Bidat ehli olmaması gibi şartları vardır. Hadis-i şerifte buyruldu ki: Bidat işleyenin orucu, hacı, cihadı kabul olmaz deylemeyim. Hacın kabul olması için hacın farzlarını, vaciplerini ve sünnetlerini eksiksiz yapmaya çalışmalı, niyeti düzeltmeli, riya karıştırmamalı, ihlasla hareket etmeli ve helal parayla hacca gitmelidir. Ticareti, dünyalık işleri hac işine karıştırmamalıdır. Borçları varsa ödemeli, hak sahipleriyle helallaşmalı, günahlarına tevbe etmelidir. Bunlara riayet edilerek yapılan hac makbul olur. Hadis-i şerifte, Hac edin ki muhtaç olmayasınız, yolculuk edin ki sıhata kavuşasınız. Ve hac zenginliğe, zina fakirliğe sebep olur buyuruldu. Taberani şira, Hacca giderken orada ölmekten korkmamalıdır. Hatta hac yolunda ölmeyi ganimet bilmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki hacca giderken veya gelirken ölen, ölenin geçmiş günahları af olur. O kimse hesaba çekilmeden azap görmeden cennete girer. İsfahani. Hacca giden başkalarına sıkıntı vermediği gibi onlardan gelecek sıkıntılara da katlanmalı. Yumuşak davranmalıdır. Hadisi şerifte yumuşak davranmayan, hayır yapmamış olur. Buyuruldu. Sert kırıcı olmaktan kaçmalıdır. Hadisi şerifte sertlikten ve çirkin şeyden sakının. Yumuşaklık insanın süsler, çirkinliği giderir. Buyuruldu. Müslim Hacca gidip gelenin değil, hacim kabul olanın günahları af olur. Hadisi şerifte buyuruldu ki kabul olan bir hac. Geçmiş günahları yok eder Beyhaki Hac edip Kötü söz söylemeyen Ve doğruluktan ayrılmayan Anasında doğduğu gibi Doğduğu günkü gibi günahsız olur Buhari Hacca giderken yolda ölene Kıyamete kadar hac Cihada giderken de ölene kadar Cihad sevabı yazılır Ebu Yala Hac yolunda harcanan Paranın fazileti çoktur Hadis-i Şeriflerde buyuruldu ki hac için harcanan para Allah yolunda, yolunda harcanan mala verildiği gibi 700 misli verilir Bey Hacı fakirleşmez Bezar. haceden zenginleşir hakim. Yani Bezar hakim Bey Hakk'i Ebu Ya'la bunu rivayet edenlerin bu ravilerin efendim rivayetin efendim rivayet edenlerin rivayet ettikleri yere, yere geçenlerin Müslim diyoruz, Beyhaki diyoruz, Ebu Ya'la diyoruz, Bey, efendim Bezar diyoruz, Hakim diyoruz. Yani bunlar tarafından rivayet edilmiş bu hadisler. Hac çeşitlerin soru kaç çeşit hac vardır? Cevap: üç türlü hac vardır. bir ifrat hacı. Bu hacı yapan yapana müfrit hacı denir. İhrama girerken yalnız hac yapmaya niyet eden kimsedir. Mekke'de oturanlar yalnız müfrit hacı olur. 2- Kıran hacı. Bu hacı yapana kıran hacı denir. Karin hacı denir. Hac ile umreye niyet eden kimsedir. Önce umre için, önce umre için, tavaf vesay edip, sonra ihramını çıkarmadan ve tıraş olmadan hac günlerinde Hac için tekrar tavaf ve say yapar. 3. Temettü hacı. Bu hacı yapana mütemetti hacı denir. Hac aylarında yani Şevval, Zilkade ile Zilhiccenin ilk 10 gününde umre yapmak için ihrama girip ve umre için tavafa tavaf ve say yapıp ve tıraş olup ihramdan çıkar. Memleketine gitmeyerek o sene terviye gününde veya daha önce hac için ihrama girerek müfrit hacı gibi hac yapandır. Yalnız tavafı ziyaretten sonra da sağ yapar. Tavafı ziyaretten yani farz tavafından sonra da sağ yapar. Karin ve mütemeddü hacıların şükür kurbanı kesmesi vaciptir. Kesmeyecek ise zilhice'nin 7. 8. 9. günlerinde ve bayramdan sonra memleketinde de olsa 7 gün oruç daha oruç tutması lazımdır. Hepsi on gün olur. Hacin şartları. Haccın şartları soru, Haccın şartları nelerdir? Cevap, Hacin şartları iki kısımdır. Vücub şartları, Bir Müslüman olmak, İki, Kafir memleketinde olanın, Haccın farz olduğunu işitmesi, Üç, Akıllı olmak, dört, bali olmak, beş, hür olmak, altı, geçim ihtiyacında fazla olarak hacca götürüp getirecek ve geride kalanlara yetecek kadar helal parası olmak, yedi, hac vakti gelmiş olmak, hac vakti arefe ve bayram günleri olmak üzere beş gündür. Vücub şartları bulunan kimsenin üzerinde bir kere hacca gitmesi farz olur. Sekiz. Hacca gidemeyecek kadar kör, hasta, çok ihtiyar ve sakat olmamak. Eda şartları. Bu okumuş olduğumuz vücub şartlarıydı. Yani vacip olması için gereken şartlardı. Şimdi eda şartları yani eda edilmesi gereken şartlar. Kimler bunu eda eder yani? Bir- hapsedilmemiş veya yasaklanmış olmamak. 2- Hac için gideceği yolda ve hac yerinde selamet ve emniyet olmak. 3- Kadının hacca gidebilmesi için 3 mezhepte zevcinin veya nikaha düşmeyen ebedi mahrem akrabasından fasık veya mürtet olmayan akıl ve bali veya mürahik bir erkeğin beraber gitmesi lazımdır. Bunun yol parasını verecek kadar kadının zengin olması da lazımdır. Hadisi şerifte buyruldu ki kadın yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez. Bezar rivayet etmiştir. Şafii mezhebinde mahremsiz olarak iki kadın ile farz olan hacca gidilebilir. Kadının mahreminin hac yolunda ölmesi Şafii mezhebini taklid etmesi için özürlü ol, özür olur. 4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 Hac yolunda veya evinde hasta veya hapis sakat olursa veya başkasının kendi memleketinden bedel olarak göndermesi veya bunun için vasiyet etmesi lazımdır. Bedel gönderdikten sonra iyi olursa gitmesi lazım olur. Sonraki senelerde haca giderse tehir günahı af olur. Vekaletten hac Soru Vekaletten hac nasıl olur? Cevap Vekilin ihrama girerken emreden kimse için kalb niyet etmesi şarttır. Hac borcu olan kimsenin öldükten sonra kendi, kendi için hac yapacak vekilin adını bildirerek vasi olan kimseye emir vermesi lazımdır. Meyit veya meyitin vasi yaptığı yabancı kimse Varislerden birini diğer varisler izin vermedikçe vekil yapamaz. Bir kimse isim vermeden başkasının bunun yerine hacca gönderilmesi caiz değildir. Yalnız varis olan varis ölen akrabası vasiyet etmemiş yani hac parası ayırmamış ise kendisine miras kalan para ile onun yerine hacca gidilebilir veya başkasını başkasını gönderip gönderilebilir. Böylece anasını ve babasını hac borcundan kurtarmış olur, kendisine de farz olmuş ise kendi için ayrıca gitmesi lazımdır. İstanbul'da bulunan bir kimsenin babası Erzurum'da sakin iken vefat etse, yani orada sükun halindeyken, orada oturuyor iken vefat etse, vasiyet etmediyse, babası için birini vekil göndermek isterse Erzurum'dan göndermesi farzdır başka yerden göndermesi Hanefi'de caiz değildir. Şafii mezhebinde mikat dışındaki her yerden göndermesi caizdir. Hatta hacca giden birine para vererek Mekke-i Mükerreme'de bir vekil bulup, babası için buna mikattan hac yaptırtması Şafii'de caizdir. Hanefi olanlar paraları az ise Şafii mezhebini taklit ederek vasiyet etmemiş ana ve baba, ve yakınları için Mekke'de vekil tutabilirler fakat parayı verirken şafii mezhebini taklit ediyorum diye niyet etmesi lazımdır. Erkeksiz kadın hacca gidemez. Giderse hacı mak kabul olur ise, ise de haramdır. Erkeğiyle gidince de otelde, tavafta, sayda ve taş atarken erkekler arasına karışması haramdır.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 Tavaf ne demektir? Cevap. Haccın farzları üçtür. Biri yapılmazsa hac sahih olmaz. 1- Haccı ihramlı yapmaktır. 2- Vakfeye durmak. Arefe günü Arafat'ın Vadi-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durulur. 3- Kabe-i Muazzama'yı Tavafı ziyaret yani etmektir Yani farz olan Tavafı yapmaktır Tavaf mescidi haram içinde Kabe-i muazzama Etrafında dönmek demektir Dördü farz Üçü vacip olmak üzere Yedi kere dön dönülür Zemzem kuyusunun Ve makamı İbrahim'in dışında Dolaşarak da tavaf etmek Caizdir Kadınlar tavafta Kabe'ye Yaklaşmamaları eftaldır Kadına dokunmak ihtimali çok ise şafiilerin hanefiyi veya malikiyi taklit etmesi lazım olur. Tavafı mescit dışında yapması caiz değildir. Tavafa niyet etmek de ayrıca farzdır. Tavafı ziyareti yani ziyaret farz olan tavafı arafattan sonra da yapmak da farzdır. Tavaf ederken vesayi ederken ezan okunursa bunlar bırakılıp namazdan sonra tamamlanır. ...yani tavas yapıldığı takdirde... ...efendim... ...veya sağ yapıldığı takdirde... ...o vakitte... ...herhangi bir mesela... Vakit girdi ve sabah vakti, öğlen vakti, ikindi vakti, akşam vakti, yatsı vakti neyse hangi vakit girdiyse o vakit vakit girdiği andan itibaren ezanın okunduğu andan bırakıp namazları kıldıktan sonra geride kalan efendim tavafta ise kaç şaftını şart, yapar, umre şey ise kaç sayık kal, kalmışsa onu yapar. İhram ve hükümleri. İhram ve hükümleri. Soru ihram ve hükümleri hakkında bilgi verir misiniz? Cevap. İhram iki parçalı bez olup iple bağlanmaz, düğümlenmez ve kancalı iğne ile tutturulmaz. Tavafa başlarken ihramın ortasını sağ koltuk altından geçirip iki ucu um, ucunu omuz, sol omuz üstüne getirmek sünnettir. Hac, umre, ticaret veya herhangi bir şey için uzaktan gelenlerin Mikat denilen yerleri ihramsız geçerek Mekke-i Mükerreme haremlerine girmeleri haramdır. Geçenin geri mikatta gelip ihrama girmesi lazımdır. Geçen kişi geri tekrar aynı geldiği mikatta gidip ihrama girmesi lazımdır. İhrama girmezse kurban kesmek lazım olur. Mikat denilen yerler ile haremin Mekke arasına hil denir. Mikat denilen yerler ile harem Mekke arasına hil denilir. Mikattan geçerken bir iş için hilde kalmaya niyet edenlerin ve hilde oturanların hacda başka niyet ile ihramsız hareme girmeleri caizdir. Mikat yerlerini geçerken niyet ederek ve telbiye yaparak usulü ile ihrama girilir. Mikat yerinden önce hat hatta kendi memleketinden de giymek caiz ve daha iyidir. İhrama giyene yasak olanlar Soru İhramdan çıkıncaya kadar neler yasaktır? Bunları bilmeyerek yapınca cezası var mı? Cevap İhrama giren kimseye ihramlı bulunduğu surede, ihramdan çıkıncaya kadar diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları yapmak yasak olur. İşte bunlara ihram yasakları denir. Bu yasaklar şunlardır. 1- Saç veya sakal tıraşı olmak, bıyıkları kesmek, 2- Kasık ve koltuk altı kırlarını yolmak, veya tıraş etmek. 3- Vücudun diğer yerlerindeki kılları koparmak veya kesmek. 4- Tırnak kesmek. 5- Vücuda veya ihrama kadınların elbiselerine güzel koku sürmek, kokulu sabun kullanmak. 6- Giyim eşyası olarak hazırlanmış, dikilmiş ve örülmüş şeyleri giymek. Normal şekilde giymek sizin Palto, pardesu, gömlek Ve benzeri giyim eşyasını Omuza almak Veya bunları yatarken baş Açıkta kalmak şartıyla Üzerine örtmek yasak değildir 7. Başını ve yüzünü Örtmek Takke, bere giymek Veya başa sarık sarmak 8- Eldiven, çorap veya topukları kapalı ayakkabı giymek. Giyimle ilgili yasaklar sadece erkeklere aittir. Hanımlar normal elbiselerini giyerler. İhram suresince sadece yüzlerini örtmezler. Eğer ki fitne, fitneden emin olunmazsa, fitneden emin olunursa sıkıntı yok. Fitneden emin olmazsa yüzlerini de örtmeleri caizdir. 9- Cinsi ilişki veya öpüşmek, oynaşmak, sevişmek, şehvetle tutmak gibi cinsi ilişkiye götüren davranışlarda bulunmak. 10- Şehevi duyguları tahrik edici şeyleri konuşmak. 11- Taatten ayrılıp haram fiilleri yapmak. 12- Başkaları ile tartışmak, kavga etmek, sövmek, kötü söz ve davranışlarla gönül kırmak. 13- Eti ister yensin ister yenmesin her türlü kara avını avlamak. 14 Avcıya avını göstermek veya avlanmak konusunda yardımcı olmak. 15 Av hayvanlarına zarar vermek. 16 harem bölgesinde kendiliğinden çıkan ot ve ağaçların koparılması ister ihramlı ister ihramsız herkes için yasaktır. 17. Hatmi ile başını yıkamak, 18. Hamama girmek, 19. Kendi üzerinde bulunan biti öldürmek ve öldürmek için göstermek, bunları bilerek veya bilmeyerek unutarak yapanlara kurban sadaka cezaları lazım olur. Ceza olarak kesilen kurbanın etinden sahibi yiyemez. İfrat hacda bir kurban icap ettiren suçu karin hacı işlerse biri ümre için iki kesmesi lazımdır. Karin hacı ifratta bir kurban icap ettiren suçu karin hacı işlerse yani e, ha, hacı kıran niyetiyle e, e, ihrama girmiş olan kişi işlerse biri umre için iki, ke, iki kurban kesmesi lazım. Biri de o suçu için. İhramlıya yasak olmayanlar. Soru. İhramlı olunca bazı şeyler yasakmış. Yasak olmayan şeyler nelerdir? Arafatta bulunmayan veya Arafatta geçmeyen hacı olur mu? Cevap. İhramlıya yasak olmayanlar şunlardır. Bir. Başına dokunmamak şartı ile herhangi bir şeyin altında ve gölgesinde oturmak, şemsiye kullanmak. 2. Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak. 3. İhram örtülerini yıkamak veya değiştirmek. 4. Kıl koparmadan kaşınmak, gözde biten kılı veya kırılmış tırnağı koparmak, kendiliğinden düşerse herhangi bir sıkıntı yok. Beş, diş fırçalamak, sürme çekmek. Çünkü o dişin fırçasında koku var. Altı, diş çektirmek, kan aldırmak, iğne vurulmak, yara üzerine sarık sar, sargı sarmak. Bunlar yasak değil yani. Diş fırçalamak da yasak değil. Ama efendim kokusuz olması şartıyla misvakla o fırçalamayı misvakla yapar. Güzel koku satan dükkanda oturmak veya güzel koku satın almak. O kokuyu sürmedikçe, o kokudan o kokuyu üzerine sürmedikçe, efendim koklamadıkça. Onda bir sakınca yoktur. Sekiz, yüzük kol saati takmak ve silah taşımak. Bele kuşak, para kesesi, kemer bağlamak, omuza çanta asmak. bunlarda da sıkıntı yok. Dokuz, kollarını giymeden palto veya ceket gibi Dikilmiş bir elbiseyi omuzlarına atmak. Soğuk ise soğuk zamanlarda. 10- Yorgan, battaniye ve herhangi bir örtü ile Yüz ve baş hariç vücudun diğer kısımlarını örtmek. 11- Balık ve su ürünlerini avlamak. Kara ava yasaktır. 10, 12- Kendi emri olmadan ihramsız kişi tarafından Avlanan kara avının etinden yemek. Kendisi emir vermemiş, başkası tarafında avlanılmış. Avlanıldığı için mesela önüne gelmiş, o da bilmemiş, yemiş, bir sıkıntı yok. 13 karga, çaylak, yılan, akrep, fare, sinek, karınca, pire, arı, kene, keler, kelebek, kaplumbağa gibi av hayvanı olmayan hayvan ve haşerelerde kuduz ve saldırgan köpek, Kurt ve kaplan yırtıcı hayvanları öldürmek. Yani bunlar zarar verdiklerinden dolayı zarar yoksa bir sıkıntı yok. 14. Pire ve her türlü sinek. Başkasının üzerinde bulunan biti, fare, yılan, akrep, kurt, çaylak gibi zararlı ve insana saldıran hayvanları öldürmek. 15. Terlik gibi üstü açık ayakkabı giymek. 16 bit ölmemek ve saç dökülmemek üzere kaşımak. 17 renkli ihram giymek. 18 gusletmek. 19 başı adet olmayan şey ile tas, tepsi, örtmek, kap, paket gibi şeyler koymak. Şemsiye gibi mesela. 20 insanların dikip yetiştirdiği sebze ve ağaçları koparmak. 21 düşman ile dövüşmek. 22 kadınların deriye değmemek üzere yüzlerini örtmeleri ve dikilmiş elbise, mez çorap giymeleri, örtü altına zinet eşyası takmaları caizdir. Bir hacı arafe günü öyle ezanından bayramın birinci günü sabah namazı vaktine kadar olan. Zaman içinde Arafat'ta biraz dursa Veya ihramlı olarak Arafat'tan geçse Veya ihramlandıktan sonra Hasta olup uykudayken Baygın sedye içinde Veya başka bir şeyle Taşınarak nüsükler yaptırılırsa Veyahut ihrama Girmeden önce Hasta olan bayılan yerinde Yerine başkasın başkası ihrama girip bu Uyanmadan ayılmadan Önce o bunun yerine de nüsükleri ayrıca nüsükleri yaparsa veya arefe günü olduğunu bilmeyerek arafatta dursa, haccı sahi ve tavafı kudum sakıt olur. O yerin arafat olduğunu bilmek ve niyet etmek lazım değildir. O, o gün ve gece arafatta bulunmayan ve arafattan geçmeyen hacı olmaz. Yani hacı olabilmesi bilmek için mutlaka arafatta bulmak gerekir. Evet. Hacın vaciplerin Hacın vaciplerinin soru hacı vacipleri nelerdir? Hastalık sebebiyle bir vacibi terk edersek ne yapmamız lazım olur? Cevap Hacın vacipleri şunlardır. 1. Tavafa haceri Esved'e esved veya hizasında başlamak. 2. İhram yasaklarına uymak. 3. Tavafı yürüyerek yapmak. 4. Arefe günü akşam ve yatsı namazlarını Yatsı vakti girdikten sonra müzdelifede cemi tehir ile kılmak Hanefi mezhebinde vaciptir. 5. Umre saiyinin umre tavafından sonra henüz tıraş olmadan ihramlı olarak yapılması vaciptir. 6. Şeytan taşlama, kurban kesme, saç tıraşı vacip olup ayrıca bu sıraya da sıraya riyette vaciptir. Yani kısa bir şekilde taş, baş, tıraş. Taş şeytanı taşlamak, baş saçı kesmek, efendim, e, baş e, kurban kesmek, tıraş da saçı kesmek. Yani bu e, sıraya da riayette vaciptir. Yedi, tavafı kudumdan sonra hac ayları içinde olmak şartı ile tavafı safa ile merve tepeleri arasında yedi kere say etmek yani usûlü ile yürümek tavafsız say sahi sahih olmaz. 8 Arafat'tan dönüşte Müzdelifeye, Müzdelifeden Vakfeye durmak. 9 Mina'da şeytan taşlamak. Yani üç gün temiz veya teyemmüm caiz olan teyemmümü caiz olan şey atmak. Minada şeytanı taşlamak yani üç gün temiz taş veya teyemmüm caiz olan şey yani üzerinde mesela yani o, o teyemmümü caiz olduğu mesela taş türünden bulunan bulması gereken şeyi atmak on ihramdan çıkmadan önce başın en az dörtte birini ustura ile tıraş ettirmek veya en az üç santim kendisi için veya başkası başkası kırpmak Berber veya, veya üst, ustura bulmamak özür sayılmaz. Saçsız olan veya başı yaralı olan da usturayı değmeden baştan geçirir. Kadın saçını tıraş etmez. Makasla biraz keser. 12. Afaki yani mikat denilen yerlerden daha uzak memleketlerin hacıları. Afaki yani mikat denilen yerlerden daha uzak olan memleketlerin hacıları. Mekke'den sonra Mekke'den son ayrılacağı gün Tavafı Sadır yani Tavafı Veda yapmak hayızlı kadına bu vacip değildir. Hayızlı kadına bu efendim sakıt olur. 12 Arafat'ta güneş battıktan sonra da biraz kalmak. Güneş batmadan önce Arafat meydanında dışarı çıkanın kurbanı kesmesi lazım olur. Güneş batmadan önce Arafat meydanından dışarı çıkanın kurban kesmesi lazım olur. 13 Ziya tavafı ziyarette yani Kabe'nin muazzama etrafında 4'ten sonra 3 kere daha dönmek. 7 yani 7 şavt. 14 tavafta abdestsiz veya cünüp olmamak. 15 üzerindeki elbise temiz olmak. 16 Tavaf yaparken Hatim denilen yerin dışında dolaşmak, 17 Tavafta Kabe-i Muazzama Muazzamayı sol tarafta kalmak, Kabe-i Muazzamanın sol tarafında kalmak, yani kabe sola, sol tarafı almak, 18 Tavafı ziyareti Bayramın üçüncü gününün güneş batıncaya kadar yapmak, 19 Tavaf ederken avret yeli kapalı olmak. Kadın için çok mühimdir. 20. Safa tepesi ile Merve arasında sahi ederken safadan başlamak. 21. Safa tepesine çıkınca Kabe'ye dönüp tekbir, tehlil ve salavat getirmek ve dua etmek. Sonra Merve'ye doğru yürümek. Safadan Merve'ye 4, Merve'den Safa'ya 3 kere gidilir. 22. Her tavaftan sonra mescidi haram içinde iki rekat namaz kılmak. 23. Şeytan taşlamasını bayram günlerinde yapmak. 24. Tıraşı bayram bayramın birinci günü ve harem hududu içinde yapmak. 25. Sayi yürüyerek yapmak. İki yeşil direk arasında erkek hızlı kadın yavaş gider. 26 kran ve temettu hacı yapan şükür kurbanı kesmek. 27 kurbanı bayramın birinci günü kesmek. 28 cima gibi yasak olan şeyler Arafat'a durmadan önce yapılırsa hacı bozar. Bunları Arafat'tan önce yapmamak farzdır. Cimadan başkalarını ihramdan çıkıncaya kadar cimayı tavafı ziyareti yapıncaya kadar terk etmek vaciptir. Yani tavafi ziyareti yapana kadar cima'dan başkaları, ihramda çık, çıkınca ya tavafi ziyaret yani ziyaret tavafını yapıp ihramdan çıkacak ondan sonra bu efendim e, cima yasağı da kalkar. Bilerek veya bilmeyerek bir vacibi veya yerinde yapmayana ceza lazım olur. Hastalık, ihtiyarlık veya kalabalık gibi bir özür özürle terk edince bir şey lazım gelmez. Bir vekile yaptırması lazım olmaz. Hayızlı Nifaslı kadın mescidi harama giremez. Tavaftan başka nüsükleri yapar. Tavaf ziyareti temizlenince yapar. Her günün nüsükü sonraki gecesinde de yapabilir. Evet. Haccın sünnetleri. Haccın sünnetleri. Soru. Haccın sünnetleri hakkında detaylı bilgi verir misiniz? Yapmayana ceza lazım gelir mi? Cevap. İhramla ilgili sünnetler: 1. İhrama girerken gusletmek veya abdest almak. 2. İhrama girmeden önce iki rekat namaz kılmak. 3. Erkekler izar denilen iki parça örtüye sarınmak. 4. İhramlı bulunduğu sürede her fırsatta telviye getir, söylemek getirmek yani labbeyk, Allahümme kallamelebeği demek. 5. Telbiyeyi her başlayışta 3 defa tekrarlamak. 6. Telbiyeden sonra salavat-ı şerife salavattan so sonra dua ve niyazda bulunmak. 7. Mekke ve Kabe ile ilgili sünnetler. 8. Mekkeye mümkünse gündüz girmek müstehaptır. 9. Mekkeye girmeden önce mümkünse gusletmek veya abdest almak. 10. Kabe'yi görünce dua etmek önbir Kabe'nin önüne gelince tekbir ve tehlil getirmek 12 Mültezemde suyu ve gö göğsü kaba mül mültezemde yüzü ve göğsü Kabe duvarına yapıştırıp dua ile niyazda bulunmak bunlar da sünnettir. Mültezem kapısı Kabe'nin kapısıdır yani. Tavaf ile ilgili sünnetler 1 Tavafa başlarken haceri esvedin hizasına Rükni yemani cihetinden doğru gelmek. 2. Tavafa başlarken her şaftın sonunda Hacerü'l-Esved'i istilam etmek. 3. Sonunda say yapılacak tavaflarda erkekler istimba ve remel yapmak. 4. Büt bütün şaftları ardarda ara vermeden yapmak. 5. Nafile tavafı çok yapmak. 6. Tavaf esnasında zikir, tehlil ve dua yapmak. 7. Ziyaret tavafını bayramın ilk günü yapmak. 8. Ziyaret tavafını şeytan taşlama, kurban ve tıraştan sonra yapmak. Sa ile ilgili sünnetler. 1. Tavaf bitince ara vermeden sa'ya başlamak. 2. Saye giderken haceri esvedi istilam etmek. 3. Safa ve mervede kabe görülecek kadar yükseğe çıkıp kabeye dönerek tekbir getir tehlil ve dua etmek. 4. Erkekler yeşil renkle ışıklandırılmış tutunlar arasında hervele yapmak yani koşar adımlarla gitmek. Diğer yerlerde ise yavaş yürümek. 5- Bütün şartları ara vermeden yapmak, 6- Say'i abdestli yapmak, 7- Say esnasında tekbir, tehlil ve dua yapmak, Arafat ve vakfe ile ilgili sünnetler. 1. Arafat'ta Arefe günü güneş doğuduktan sonra Mina'dan hareket etmek. 2. Öğle ve ikindi namazlarını cemi takdim ile kılmak. 3. Zeval'den sonra vakfe için mümkünse gusletmek veya abdestli bulunmak. 4. Vakfeyi Cebeli Rahme eteklerinde yapmak. Mümkünse tabi, değilse herhangi bir yerinde. Beş gün boyunca telbiye, zikir, tekbir, tehlil, tesbih, salavat, namaz ve dua ile meşgul olmak. Altı, müzdelife ve vakfesi ile ilgili sünnetler. Yedi, arafattan arefe günü güneş battıktan sonra müzdelifeye sükunetle ağır ağır inmek. Ve müzdelife'de meşar haram civarında gecelemek. 8. Sabah namazını erken kılmak. 9. Vakfeyi ortalık iyice aydınlanıncaya kadar sürdürmek. Mina ve şeytan taşlama ile ilgili sünnetler. Bir bayram sabahı ortalık iyice aydınlandıktan sonra güneş doğmadan müzdelifeden hareket edip minaya gelmek, iki vakit geçirmeden büyük şeytanı taşlamak, üç taşlama yaparken Mekke'yi sola minayı sağ tarafa almak, dört taşları yaklaşık üç buçuk beş metre uzaktan atmak, Beş, ikinci ve üçüncü bayram günlerinde taşları küçük, orta, büyük şeytan sırasıyla atmak. Altı, Küçük ve orta şeytana taş attıktan sonra dua etmek. Büyük şeytan taşlandıktan sonra hemen ayrılmak. Yedi taşları bayramın ilk günü öğleden önce diğer günlerde ise öğleden sonra güneş batmadan önce yapmak. Sekiz, Mina'da Mekke'ye dönmekte acele edenler, bayramın üçüncü günü güneş batmadan önce Mina'dan ayrılmalı. Saçların kesilmesiyle ilgili sünnetler. Bir, erkeklerin saçlarının tamamını tıraş etmesi veya tamamını kısatması. İki, tıraş ziy tıraşı ziyaret tarafından önce yapmak. Zemzem ile ilgili sünnetler. Bir veda tavafını yapıp sonra namazı kıldıktan sonra bol bol zemzem içmek ve, ve dökmek, dökülmek. 2 zemzemi Kabe'ye karşı ayakta ve Beytullah'a bakarak içmek. Üç, afaki olanların hemen mescidi harama giderek tavaf-ı kudum yapmaları. Kabe'yi görünce tek bir tehlil ile dua edilir. Erkekler hacer Esved'e el ve yüz sürer. Tavafı kudundan sonra ve iki rekat namazdan sonra safa ile merva arasında sah yapılır. Bundan sonra ihramdan çıkmadan Mekke şehrinde oturup terviye gününe kadar istenildiği miktarda nafile tavaf yapılır. Müfrit olan ve karin olan hacılar taş atıp tıraş oluncaya kadar ihramdan çıkmayacağı için ihramın yasakladığı şeylerden her gün sakınmaları lazım olur. Mescid-i haram içinde namaz kılanların önünde geçmek günah değildir. Dört imamın üç yerde hutbe okumasıdır. Birincisi, birisi zilice ayının yedinci günü Mekke'de. İkincisi, dokuzuncu günü öğle namazı olunca öğle ve ikinci namazlardan önce Arafat'ta. Üçüncüsü, onbirinci günü Mina'da okunur. Arafat'ta hutbe bitince öğle ve hemen... Sonra ikindi namazı cemaat ile kılınır. İmama yetişmeyen ikindi namazını ikindi vaktine kadar kılar. Namazdan sonra imama ve cemaat cemaat cemaat mesidin emire de mevkife kıbleye karşı ayakta ve oturarak vakfeye durur. Cebeli rahme kayaları üstüne çıkmak ve vakfeye vakfeye için niyet etmek lazım değildir. 5- Arafat'a gitmek için Mekke'den terviye, Zilice'nin 8. günü sabah namazından sonra çıkmak, Mekke'den Mina'ya gidilir. 6- Arafe günü, önceki ve bayramın birinci günü, ikinci ve üçüncü geceleri Mina'da yatmak, üçüncü gece ve günü Mina'da kalmak mecburi değildir. 7- Arafat'a gitmek için Mina'da güneş doğduktan sonra yola çıkmak, 8. Arefe gecesi Müzdelife'de yatmak Arafat, Arafat'tan Müzdelife'ye gelip burada yatsın vakti olunca akşam ve yatsı namazları birbiri ardınca cemaat ile kılınır akşam namazını Arafat'tan veya yolda kılanın yatsın, yatsının vakti çıkmadan Müzdelife'ye gelirse burada tekrar cemaat ile veya yalnız olarak yatsı ile birlikte kılması lazımdır 9. Müzdelife'ye Müzdelife'de vakfeye fecir ağır, ağırdıktan sonra durmak. Gece Müzdelife'de yatıp fecir açılıp açılırken sabah namazını hemen kılıp sonra meşar haram denilen yerde ortalık aydılanıncaya kadar vakfeye durulur. Güneş doğmadan önce minaya hareket edilir. yolda muhaser denilen vadide durulmamalıdır. Burası eshab-ı durak yeridir. On minaya gelince mescide hif en hife en uzak olan ve Cemre-i Akabe denilen yerde sağ elin baş ve şahadet parmakları ile 2,5 metreden veya daha uzaktan Cemre yerini gösteren duvarın dibine nohut kadar 7 taş atılır. Duvarın üstüne veya insana, hayvana çarptıktan sonra dibine düşerse caiz olur. Ertesi fecre kadar caiz ise de o gün öğleden önce atmak sünnettir. Sonra hiç durmadan buradan gidilip isterse kurban keser. Çünkü seferi olana kurban kesmek vacip değildir. Kurbandan sonra tıraş olur ve ihramdan çıkar. Bayramın birinci günü Mina'da olanlar ve bütün hacılar bayramı namaz, bayram namazı kılmaz. Sonra o gün veya... Ertesi gün veya daha ertesi gün Mekke'ye gidip mescit içinde niyet ederek tavafı ziyaret yapar. Buna tavafı ifada da denilir. Tavafı ziyaretiyle tıraşı bayramın üçüncü günü güneş battıktan sonra bırakmak, sonraya bırakmak mekruhtur ve kurban kesmek lazım olur. Yalnız baygın olan kişinin yerine başkası tavaf yapılabilir. Tavafı ziyaretle remil vesai yapılmaz. Tavaf Namazından sonra Mina'ya gelir. Öğle namazını Mekke'de veya Mik Mina'da kılar. Bayramın ikinci günü öğle namazından sonra Mina'da hutbe okunur. Hutbeden sonra üç ayrı yerde yedişer taş atılır. mescid Hife yakın olandan başlanır. Üçüncü günü de böyle bir yedişer taş atılır ki hepsi 49 taş olur. Bunları öğleden önce atmak caiz değildir değil mekruhtu veya mekruhtur üçüncü günü güneş batmadan önce minadan ayrılır dördüncü gün günde minada kalıp fecirden kurban gününe grubuna kadar minada kalıp fecirden güneş grubuna kadar yani güneşin gruptan ayrıldığı zamana kadar kalır dilediği zaman 24 taş atmak müstehaptır Dördüncü günü fecre kadar minada kalıp taş atmadan ayrılsa kurban kesmek lazım olur. Birinci ikinci yerlerde taş attıktan sonra kollar omuz hizasına kaldırılarak ve el ayaları semaya ve kıbleye çevrilerek dua edilir. Atılacak yetmiş taş müzdelife'de veya yolda toplanır. Hayvanda Hayvan üstünde taş atmak caizdir. Tavaf-ı sadırdan sonra zemzem suyu içilir. Kabe'nin kapı eşiği öpülür. Göğüs ve sağ yanak mültezem denilen yere sürülür. Yani Kabe'nin mütezem kapısı. Başka bir yer değil. Sonra Kabe perdesine yapışıp bildiği duaları okur. Ağlayarak mescide kap mescid kapısından dışarı çıkar. 11- Arafat ve vakfeden sonra önce gusletmek. 12. Mina'dan ve Mekke'den dön Mekke'ye dönüşte önce ebtah denilen vadiye gelip burada bir miktar durmak durmaktır. Buradan Mekke'ye gelip dilediği kadar kalır. 13. Hacca giderken muhtaç olmayan ana babadan alacaklılardan kefilin izin, kefilinden izin almak sünnettir. Ana baba muhtaç ise izinsiz gitmek haramdır. Nafaka bırakmadı ise hanımından izinsiz gitmesi de haram olur. Mekke şehrine Muhalle Kapısından mescide Mescidi Babı Selam'dan ve gündüz girmek müstehaptır. Hac'ın sünnetini yapmayana ceza lazım gelmez, mekruh olur, sevabı azalır. Evet. Haccın edepleri. Hac'ın edepleri ise şöyledir. Soru: hac, Hac'ın edepleri nelerdir? Cevap: Hac'ın edepleri şunlardır. 1. Hac yolculuğu için dinine, ilmine güvenilir salih kimselerle istişare etmeli. İki, bilhassa hac yolculuğu esnasında gösterişten sakınmaya çalışılmalı. Dö, üç, varsa kul borcunu ve kul hakkını ödeyerek onlarla helallaşmalı. Dört, tanıdıklarıyla arkadaşlarıyla helallaşıp onların dualarını talep etmeleri. Beş, dargın olduğu Müslüman varsa barışmalı. Altı, bir şeyi başkası görsün veya başkası işitsin diye yapmaktan övünmekten sakınmalı. 7 şüpheli olmayan tam helal parayla hacca gitmeli. 8 haca giderken din ve dünya işlerinde yardımcı olacak arkadaşlar bulmalı. 9 aile fertlerinin nafakasını noksansız temin edip gitmeli. 10 bilhassa hac yolunda Allahu Teala'dan daha fazla korkmalı. 10 Allah Teala'nın ismini çok zikretmeli. 11 11 Allahü Teala'nın ismini çok zikretmeli. 12 Öfkelenmemeye dikkat etmeli, vakarlı olmaya çalışmalı. 12 Lüzumsuz konuşmayı ve boş şeyleri terk etmeye çalışmalı. 14 Hacla ilgili hususları iyice iyi öğrenmeli. 15 Hac esnasında alışveriş ve ticaret yapmaktan uzak kalmaya çalışmalı. 16. Perşembe günü. Çıkmazsa, çıkamazsa pazartesi günü yola çıkmalı. 17. Hep abdestli durmaya gayret etmeli. 18. Evinden çıkmadan önce iki rekat nafile namaz kılmalı. 19. Hac veya ümreden dönünce iki rekat nafile namaz kılmalı. Kaza borcu olan kaza kılmalı. Medine'nin fazileti Medine-i Münevvere ve kabri saadeti ziyaret Soru Medine'ye girince ne yapılır? Peygamberimiz sallall Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret etmenin fazileti nedir? Nafile hac mı yap yapmalı yoksa muhtaç Müslümanlara yardım mı etmeli? Cevap Medine'ye girerken ihrama, ihrama girilmez Mekke'de ihramlı iken olan yasaklar Medine'de yasak değildir. Medine şehri uzaktan görülünce salat ve selam getirilir. Sonra Allahümme haramu, haramu nebiyyüke, haramu nebiyyüke, mehbitu vahyike, femnin aleyye, femnin aleyye biduhulil fihi, vec'alhu wikayatan li minan nar ve amaman minel azab ve amanen minel azab vec'alni minel faizina bi şefaatil mustafa yevmel me'ad denir bu duanın arapça aslı sayfadadır hac yaptıktan sonra medineyi mürevvere'ye gidip Resulullah'ın mübarek kabrini ziyaret etmek lazımdır. Medine'ye girince yalnız kabri nebiyi ziyaret etmek ziyareti niyet etmelidir. Mescid-i Nebi'de bir namaz başka yerlerde bir namazdan daha üstündür. Oruç, sadaka, zikir ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetler de böyledir. Şehre veya mescide girmeden önce gusül abdesti alınır. Güzel ve al alkolsuz koku sürülür. Yeni temiz elbise giyili, giyinilir, şehre yürüyerek girmek iyi olur. Eşyalarını bir yere yerleştikten sonra o yerlerin kıymetini ve yüksekliğini düşünerek boynu bükük, kalbi kırık olarak Bismillah ve ala milleti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem der. Hicret gecesi gelmiş olan İsra suresinin 8. ayetini ve namaza okunan salavat-ı şelifeleri okuyarak والغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك يا من بفضلك mescide gide girer gelir babı selamdan veya babı selamdan veya babı cibril'den mescide girip minber yanında iki rekat tahiyyatul mescid namazı kılar minberin diğer sağ omuzu, hisa, omuzu hizasına gelmelidir İki rekat şükür namazı kılar duadan sonra edepte kalkıp hücre-i isadete gelir Muvacehe-i muvacehe Saadet duvarına karşı arkasını kıbleye dönerek Resulullah'ın mübarek yüzüne karşı iki metre uzakta edeple durur. Kıbleye arka döndürülmez de sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme burada her ne kadar efendim kıbleye arkasını çevrilecek denilmişse de bu izahat yanlıştır. Kıbleye arkaya kıbleye arka çevrilmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat, salat selam verildikten sonra hemen kıbleye dönülerek dua edilir. Resulullah'ın kabri şerifin diri olduğunu, kendisini gördüğünü, selamlarını, dualarını işittiğini ve cevap verdiğini amin dediğini düşünür. Yani nasıl Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, kişi hayatında onu ziyaret ederken nasıl onu hayatta ziyaret ediyorsa sanki hayattaymış gibi kemale edeple gider ziyaret eder. Emanet olan selam selamları söyler. Salavatı işte, sonra salavat okuyup dilediği duayı yapar. Sonra yarım metre sağ sağ gelip esselamu aleyke ya halifeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya halifeti Resulullah diye başlayan bu da Hz. Ebubekir'in Bekir'in Ebu Bekir e gelirse ona da selam verir. Sonra yarım metre sağa gidip Hz. Ömer'e de yine efendim onların ayrıca duaları daha sonra inşallah gelir. Sonra kendisine ana ve babasına dua etmesini istemiş olanlara, bütün Müslümanlara dua eder. Yine Resulullah'ın mübarek yüzünün karşısına gelir. Selam verir, salat selam getirir, dua okur. Sonra Ebu Lübabe Hazretlerinin kendisini bağlayarak tevbe etmiş olduğu direğe gelir. Burada veravzay-ı mutaharede nafile namazı kılar, tevbe ve dua eder. Dilediği zamanlarda Mescid-i Kuba ve Mescid-i Kıbleteyn Uhud şehitleri ve baki mezarları ve birçok meşhur mübarek yerleri de ziyaret etmelidir. Mescitte iki rekat namaz kıldıktan sonra Hücre-i Saadet'e gelip mübarek yüzünü döner, diri iken olduğu gibi huzurunda edep ile durup salat ve selam getirir, verir ve dinimizin bildirdiği duaları okur. Kabri, sağ, kabri saadeti ziyaret için uzaklardan gelmek de sünnettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki bir kimse beni ziyaret etmek için gelse ve başka bir şey için niyeti olmasa, kıyamet günü ona şefaat etmem hak etmiş olur müslim. Hac edip, kabrimi ziyaret eden beni diriyken ziyaret etmiş gibi olur Taberani. Hac edip de kabrimi ziyaret etmeyen beni incitmiş olur Darekutni. Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip oldu i̇bn Huzeym'e. Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip oldu Bezzar, He şefaatim helal oldu bezar. Bana selam verene ben de selam veririm beyhaki. Kabrimin yanında benim için okunan salavat iş salavatı işitirim, Uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir. i̇bn Ebi Şeybe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka sahih hadiste diyor ki, Kim benim üzerime bir salat getirirse diyor, Allahü Teala kabirde benim ruhumu diriltir. Efendim, bir melek yeryüzünde dolaşan seyahat melekleri vasıtasıyla o bana salat selam getirenin salat selamını iletirler. Ben de aynen onlara mukabelede bulunur, onları iade ederim.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 ...da farz sevabı kazanarak zenginin sevabına kavuşur. Anası ve babası kendisine muhtaç olmayan bir kimse, onlardan izinsiz farz olan hacca gidebilir. Fakat nafile olan hacca gidemez. Cami, Kur'an-ı Kerim kursu ve benzeri İslam'a faydası olan işleri yapmak, nafile, hac ve umreden daha sevaptır. Nafile, hac ve umre yaparken harcanan paralar, ...müslüman, Müslüman muhtaçlara veriliyorsa... Nafile hac ve ömre yapmak kendi memleketlerinden sadaka vermekten daha eftal olur. Çünkü hem mal hem beden ile ibadet yapılmaktadır. Hacda bir farzı veya vacibi özürsüz terk etmemeli veya haram mekruh işlememeli. Aksi halde nafile hac ve ömre yapmak sevap değil günah yapmak olur. Makamat-ı ma mazhariye. Yani bu demek değildir ki efendim işte cami Kur'an kursu ve benzeri diğer misale şeyleri yaptı. Onları terk manasında değil. Maddi imkanı iyi olup da gitme giden içinde herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bedeviye efendim uzun bir hadiste İslam'da ne var diye sorulduğunda efendim bazı şeyleri say, saydıktan sonra efendim senede bir kere bir ömründe bir defa hac senin üzerinde farzdır. Diğer zamanda efendim maddi imkanın olur da Allah mesela sana bir kere nasip eder, iki kere gidersin mesela dilediğin kadar gitmek gitmen de senin dev, sevabını mükafatını Allah katında artırır. Efendim bunu saydıktan sonra o bedevi o diğer şeyleri de kendisini dinledikten sonra ya Resulullah diyor senin bu saydığın şeylere ben ne fazla eksiklik yaparım ne de bunlardan efendim bir şey kısarım. Ne bir şey ilave ederim ne bir şey kısarım. Deyip gittikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine döner. Der ki e el eğer kişi bu insan söylediği şeyden samimi ise eğer cennet ehlini görmek isteyen varsa bu giden kişiye baksın. Onun için yani bun, bunlar bu paralar boşuna değildir. Bu boşuna giden bu paralar demek bu yanlıştır. Çünkü o paraları sen kim, kime hangi yola harcıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Buna, buna iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Ve efendim bu kişinin mesela durumuna bağlı olan bir meseledir. Bir insan var onu da yapar diğerini de yapar. Bir insan var diğerini yapamaz. Eğer mesela maddi imkanları çok olup da diğer şeyleri de yaparsa ne ala Yapmadı, yaptığı takdirde de bunlarda efendim sevabından eksik olmaz ve dolayısıyla yapılan şey makbuldur Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el umretu beynel umre el umretu beynel umre kefaretun lima beynihuma. Bir umre diğer umre umre arasındaki geçmiş günahlara kefaret olur. Evet. Bunun yanında yazı, kitap gazete, mecmua ile radyo, televizyon ile İslamiyet'e hizmet ''Nafile hac ve umreden daha hayırlıdır.'' deniliyor diyenler var böyle cihadı hizmeti olmayanlar için memleketinden fakir muhtaç ve salihlere yahut seyitlere ve ehli sünnet bilginlerini yayanlara yardım etmek nafile hacdan ve cami kuran kursu gibi benzeri hizmetler yapmaktan daha sevaptır diyorlar ama efendim bunlar tabi daha sevap, sevap olabilmesi için bu yapılan yerlerin yerli yerince o mesela yere o hizmete ge gereken haklarını verilmesi gerektiği yerde yapılırsa bu olur yoksa değildir yani İfrat hacı nasıl yapılır? Soru, ifrat ve hacı nasıl yapılır? Zemzemi içerken bir şeye niyet edilir mi? Cevap, önce ifrat haccının nasıl yapılacağını maddeler halinde bildirelim. Mikattan önce, 1- Tırnaklar kesilir. 2- Koltuk ve altı kasık, kasık temizlenir. Koltuk altı ve kasık temizlenir. 3- Gusledilir, olmazsa abdest alınır. 4- Erkek ihramla ürtünür, kadın elbisesini çıkarmaz. 5- Başı açık ve ayaklar çıplak olur. Mikat sınırında ihramın sünneti olarak iki rekat nafile namazı kılınır. Yalnız hac için niyet ve telbiye yapılır. Böylece ihrama girilmiş olunur. İhramdan sonra, ihramdan çıkana kadar, çıkıncaya kadar ihramlıya yasak olan işlerden sakınılır. Tekbir, tehlil, salavat, salavat-ı şerife ve telbiye söylenerek yolda devam edilir. Ama maalesef bugün üzülerek ifade edelim. Efendim tekbir, tahlil, salavat yerine daha çok ilahilerle zamanlarımızı kaybediyoruz. Efendim emredilmiş olan şeyleri yapmıyoruz. Emredileni terk ediyoruz. Emredilmeyen ve nefse hoş gelen Efendim şeyleri de bol bol Söyleyip onları mesela giden Hacıları şeyleri efendim giden Ömrecileri coşturuyoruz. Halbuki Emredilen şey efendim o kişilerin te tekbir, tahlil, salavat-ı şerife getirmeleri, sürekli telbiye ile yollarına devam etmeleri bu emredilmiştir. Yoksa efendim işte emredileni terk et, kalk yollarda mevlüt oku, kalk yollarda ilahi oku, kalk yollarda onların yerine onu geçir. Efendim insanları, efendim hevay nefsini okşayacak, nefsani duygularını kabartacak şeyleri yap. Bu efendim uygun değildir. Yapılması gerekli olan yolda bol bol dua, tekbir, tahlil, salavat-ı şerife ve avanın getirerek o efendim makama doğru gidinceye kadar o yol boyu devam edilmesi gerekiyor. Vazını asiat Kur'an-ı Kerim buna benzeyen efendim hayırlı işlerin yapılması nefsani işleri tamamen terk etmek gerekir. Mekke-i Mükerreme'den bir gusledip veya abdest alıp harem ı Şerife giderek kulüp tavafı yapılır. Bu sünnettir. 2. Tavaftan sonra iki rekat namaz kılınır. Tavaf namazı kılınır. 3. Zemzem içilir, üstüne başına dökmek iyi olur. Dört, İramlı olarak Mekke'de kalınır. Namazları harem şerifte kılmaya çalışmalıdır. İstenildiği kadar nafile tavaf yapılır. Beş, haccın sayi kudum tavafından veya nafile bir tavafdan yahut da ziyaret tavafından sonra yapılır. Terviye günü, terviye günü yani zilhicenin sekizinci günü. Terviye günü sabah namazı Mekke'de kılınıp minaya çıkılır. Arefe günü sabah namazını müteakip Arafat'ta hareket edilir. Arefe günü 9. zilhiccenin 9. günü 1. Her fırsatta telbiye, tesbih, tekbir, tahlil ve salavat okunur. Hacılar kendilerine ana baba bütün Müslümanlara dua ederler. 2. Öğle ve ikindi namazları öğlen vaktinde cemi takdim ile kılınır. 3. Öğleden sonra vakfe yapılır. 4. Güneş batmadan Arafat'tan ayrılmamalı güneş battıktan sonra akşam namazı kılınmadan Müzdelife'ye hareket edilir. 5. Akşam ve yatsı namazları Müzdelife'den cem Tehir ile kılınır. Gece Müzdelife'de kalınır. Şeytan taşlamak için taş toplanılır. Bayramın birinci günü Zilhicce'nin onuncu günü. 1. Sabah namazı kılınca Müzdelife'de meşar Haram'a gidip orada vakfe yapılır. 2. Ortalık ağırıp güneş doğunca doğmadan minaya hareket edilir. Minada çadıra yerleştikten sonra bir akabe cemresini büyük şeytana yedi taş atılır. İki saçlar tamamen kesilir veya kısaltılır böylece ihramdan çıkılmış olur. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri bir. Bayramın ilk günü yapılmamışsa ziyaret tavafı yapılır. Ziyaret tavafını bayramın birinci günü daha faziletli yapmak daha faziletlidir. Daha önce yapılmamışsa haccın sahi yapılır. İki, küçük orta akabe cemrelerine, üç şeytana her gün yedişer taş atılır. Miladan dönünce veda tavafı yapılır. Beytullah'a karşı durup zemzem içilir. Yüz ve baş yıkanır. Sonra Kabe-i Şerif'in yüksek eşiği öpülür. Zemzem içmek hadis-i şeriflerde buyuruldu ki zemzem doyurucu ve hastaya şifa vericidir bezar. Zemzem'i belalardan korunmak niyetiyle içeni Allah korur hakim. Yani başka hangi niyetle zemzem'i korursa, okursan içersen zemzemin niyeti odur. Abdullah ibni Mubarek Hazretleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zemzem içildiği niyet niyete göre faydalı olur. Buyurduğu için ben de kıyamette susuzluktan kurtulmak için Zemzem'i içiyorum derdi İbn Mace. İbn Abbas Hazretleri de Zemzem içerken ya Rabbi senden faydalı ilim ve bol rızık ve her türlü hastalıktan şifa istiyorum diye dua ederdi. Allahümme inneseluke almen nafi'a ve rizqan vasi'a ve shifaan min kulli min kulli Temettu hacı nasıl yapılır? Mikattan önce bir tırnaklar kesilir, iki koltuk altı ve kasık temizlenir, üç gusledilir, olmasa abdest alınır, dört erkek ihramlı örtünür, kadın elbisesini çıkarmaz, beş baş açık ve ayaklar çıplak olur. Mikat sınırında ihramın sünneti olarak iki rekat namaz kılınır, yalnız hac için niyet ve telbiye yapılır, böylece ihrama girilmiş olunur. İhramdan sonra, ihramdan sonra çıkan, ihramdan çıkıncaya kadar ihramlıya yasak olan işlerden sakınılır. Tekbir, tahlil, saravat-ı şerife ve telbiye söyleyerek yola devam edilir. Mekke-i Mukarreme'de bir gusledip ve abdest alıp harami şerife giderek kudum tavafı yapılır bu sünnettir. 2. Tavaftan sonra iki reket namaz tava tavaf namazı kılınır. 3. Zemzem içilir üstüne başına dökmek iyi olur. 4. Safa ile Merve arasında umrenin sahi yapılır sonra saçın en az dörtte biri veya tamamı kesirler, kesilir yahut kısaltılır. Böylece ihramdan çıkılmış olur. 5- ihramsız olarak Mekke'den kalınır, istenildiği kadar tavaf, nafile tavafı yapılır, yapılabilir, terviye günü 8. zilhice, terviye günü hac için niyet ve telbiye yaparak yeniden ihrama girilir, sabah namazı Mekke'den kılınıp minaya çıkılır, arefe günü sabah namazına müteakip Arafat'ta hareket edilir, arefe günü 9 zilhice, 1- Her fırsatta telbiye, tesbih, tekbir, tahlil ve salavat okunur, Hacılar kendilerine, ana ve babasına, bütün Müslümanlara dua ederler. İki, öğle ve ikindi namazları öğle vaktinde cem takdim ile kılınır. Üç, öğlenden sonra vakfe yapılır. Dört, güneş batmadan Arafat'tan ayrılmamalı. Güneş battıktan sonra akşam namazını kılmadan müzdelifeye hareket edilir. Beş, akşam ve yatsı namazları müzdelife ile ehir ile kılınır. Gece Müzdelife'de kalınır, şeytan taşlamak için taş toplanır. Bayramın birinci günü on zilhice. Sabah namazı olu kılınınca Müzdelife'de meşar Haram'a gidilip orada vakfe yapılır. Ortalık ağırıp güneş doğmadan Mina'ya hareket edilir. Mina'da çadıra yerleştikten sonra bir akabe cemresini büyük şeytana yedi taş atılır. İki vacip olan kurban şükür kurbanı kesilir. Kesmeyecek ise Zilice'nin yedici, yedi, sekiz ve dokuzuncu günlerinde ve bayramdan sonra yedi günde oruç tutması lazım olur. Hepsi on gün olur. Üç, saçlar tamamen kesilir veya kısaltılır. Böylece ihramdan çıkılmış olur. Bayramın iki, üç ve dördüncü günleri. Bir, Bayramın ilk günü yapılamam yapılmamışsa ziyaret tavafı yapılır. Ziyaret tavafını bayramın birinci günü yapmak daha faziletlidir. Daha önce yapılamamışsa haccın sahi yapılır. İki küçük orta ve akabe cemrelerine, üç şeytana her gün yedişer taş atılır. Mina'dan dönünce veda tavafı yapılır. Beytullah'a karşı durup zemzem içilir. Yüz ve baş yıkanır. sonra Kabe-i Şerif'in yüksek eşiği öpülür ceza gerektiren hususlar aslında öpmek yeri sadece öpmek yeri sadece efendim Hacer-i Lesvet'tir efendim şey ise e, nedir el sürülmesi gereken yerde de efendim Rükn-i Yemanidir Kabe'nin eşiğinin önünde de o eşiğin önünde eğilerek, bükülerek, büzülerek, efendim, sanki Rabbinin kapısına gelmiş, orada onu görmüş, ona dua ediyor, ona öylece içini dökerek dua etmektir. Esas sünnet olan budur yani. Ceza gerektiren hususlar, hacda ceza gerektiren hususlar. Soru, hacda ceza gerektiren hususlar nelerdir? Cevap, ceza gerektiren hususlar dört kısmı ayrılır. Bunlar bir, bedene, deve veya sığır kesmeyi gerektirenler, bunlara bedene deniliyor. İki, dem, koyun veya keçi kesmeyi gerektirenler. Üç, sadaka vermeyi gerektirenler, fıtra miktarı gibi. Dört, bedelini ödemeyi gerektirenler. Bir, bedeneyi gere kesmeyi gerektirenler, bir Arafat vakfesinden sonra ve ziyaret tavafından önce cimada bulunmak, Arafat'ta durmadan önce olursa hacı bozar. İki, Ziyaret tavafını cünüp olarak yapmak. Bunlara bedene gerektirir. Yani deve ve sığır kesilmesi gerekiyor. Eğer ki Arefet Arafat'ta durmadan önce onu mesela yapmış, cimada bulunmuşsa Arafat vakfesinden sonra ziyaret ziyaret tavafından önce cimada bulunmuşsa bu hacı bozar. Arafat'ta durmadan önce ha olursa hacı bozar. Bunlar hacı işte bedeni gerektiren iki tane şey var. Arafat vakfesinden sonra ve ziyaret tavafının tarafından önce cimada bulunmak. Arafatta durmadan önce olursa hacı bozar. İki Ziyaret tavafını cünüplü olarak yapmak. Bu iki halde efendim bedene gerektirir. Dem gerektiğim kesmeyi gerektirenler de bir kudum veya tava veda tavafını cünüp olarak yapmak. 2. Bir uzvun tamamını tamamına koku sürmek. Bir uzvun tamamına koku sürmek. Üç, saçına yağ sürmek veya kına yakmak. Dört, dikişli elbiseyi tam bir gün giymek. Beş, başını bir şeyle örtmek. Altı, tıraş olmak. Yedi, koltuk ve yüz kıllarının kıllarını veyahut da boyun kıllarını koparmak. Sekiz, tırnak kesmek. Dokuz, haccın vaciplerinden birini terk etmek veya zamanında yapmamak. Bunlar da dem kesmeyi gerektiren yani koyun ve keçi kesmeyi gerektiren kurbanlardı. Fıtra miktarı gerektiren, sadaka gerektiren şeyler de bir, uzuvdan az bir yere koku sürmek. 2 bir günden az elbise giymek. Üç, başın veya sakalın dörtte birinden daha azını tıraş etmek. Dört, bir tırnak kesmek. Beş, Kudum veya veda tavafını abdestsiz yapmak. Başın veya sakalın dörtte birinden az. Şafii mezhebinde efendim 3 kılı da kesti mi gerekir. 5 Kudum veya tavaf namazının tavafı, kudum veda tavafını abdestsiz yapmak. 6 Veda tavafından bir şaftı terk etmek. 7 Cemrelerde atılan taşlarda birini eksik atmak. 8 Başkasını tıraş etmek veya başkasının tırnağını kesmek. Fıtra miktarından az sadaka gerektirenler bit veya çekirgeyi öldürmek gibi bunlar da efendim fıtra gerektiren şeylerdir. Bedelini ödemeyi gerektiren, bedelini ödemeyi gerektiren av hayvanı öldürmek. Ayrıca haremin kesilmesi haram olan bitkilerini kesmek. Onların bedelleri neyse bedelleri kadar da ödemeyi gerekiyor. Umre nedir? Umre, umre nedir? Soru, umre nedir, nasıl yapılır? <gülüyor> Cevap. Umre, hac zamanı olan beş günden başka yani arefe arefe ve dört, mesela bayramın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günü Senenin her günü yapılan tavaf ve say yapmak ve saçı kazmak veya kesmektir. Umrenin farzı ikidir. Bir, ihram ve tavaf. İhram, ümrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. Say ve tıraş olmak ise vaciptir. Ümre, ömürde bir defa Hanefi ve Maliki'de sünnet, Şafii ve Hanbeli'de ise farzdır. İhrama girme yerleri, Mekke'ye Mikat sınırları dışında ki yerlerden gelenler yolları üzerinde mikatlardan birinde ihrama girerler. Mekke'de bulunulduğu esnada ümre yapmak istenirse, Mekkeliler gibi harem bölgesi dışına çıkılarak yapılır. İhrama girilir. Ümre nasıl yapılır? Bir, mikat sınırlarının birinde ihrama girilir ve niyet edilir. İki, telbiye, tekbir, tahlil, saravat-ı şerife okuyar, okunarak haram-ı şerife girilir. Niyet edilip, ümre tavafı yapılır. Tavaf esnasında istiba ve ilk üç şafta da remel yapılır. Yani e, istiba yani e, o e, ilk üç şafta efendim, kollar açık olur. Efendim, koşar, hafifçe böyle koşar efendim, adımlarla ilk üç tavafı yapılır. Ondan sonra tavaflar normal olur. 3. Tavaf namazından sonra mesaya gidilerek me ümrenin sayi yapılır. Yani sahi yerine. 4. Tıraş olunup ihramdan çıkılır. Böylece ümre tamamlanmış olur. Ümrede Arafat, Mina, Müzdelife'deki menasik kudum ve veda tavafı yoktur. <gülüyor> Okunacak dualar. okunacak duaları okumaya zikredilmesi gerekmedi mutlaka okumaları şart okumaları okumak da şart değil herkes bildiği duaları okuyabilir yani Kur'an okur bildiği herhangi bir dua okur yani o, o yerle ilgili efendim özel bir şey yoktur fakat Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden efendim, mesnun olan duaları yapmak sünnettir yani önemli olan o dua yaparken öyle yapmak Soru hac'a gitmez ziyaret yerleri hacdan önce ve hacda ziyaret yerleri. Soru hac'a gitmeden önce ve hacda önemli bazı ziyaret yerlerini yazar mısınız? Cevap. Bazı ziyaret yerleri. Bu eskiden efendim işte şeyden mesela kara yoluyla giderken efendim bu bu tür yerlerdi bu bu yerleri mesela geze geze gidilirdi. Ankara'da bir hacı bayram veli ulusta. İki Seyyid Abdülhakim Alvarsi Bağlum, Konya'da Hazreti Mevlana ve Müzesi, İki Sadreddin Konevi Hazretleri, yani oralar, onlar ziyaret ediliyordu. Şemsi Tebrizi Hazretleri, Aladin Camii, ince, i̇nce Minare, Çinili Köşk, Koyunoğlu Müzesi, Selçuklu Sultanları, tabi bunlar sünnetle efendim sabitlenmiş ziyaretler değillerdir tabii ki ama yol üstündedir efendim. insanlar diyorlar gitmişken oralarda görelim gibi. Tarsus'ta Ashab-ı Kehf. Bilal Habeş Habeş'in Hazretlerinin makamı. Şanlı Urfa'da İbrahim Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı kale. İki balıklı göl. Mısır'da İmam Şafii Hazretleri, İmam Şerani, Seyyidü'n-Nefise, Bağdat'ta Said Abdülkadir Geylani Hazretleri. İki, İmam-ı Azam Hazretleri, 3 İmam Ahmed bin Hanbel, 4 Seyyid Musa Kazım Hazretleri. Medine'de Ravza-i Mutahhara Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Yani bunlar bu memlekette efendim yoluyla yapılan efendim oraya gidene kadar o Bağdat'tan efendim o yolla gidene kadar efendim o otobü, o zaman otobüsler gittikleri takdir zaman bu yerlerden geçer, buraları ziyaret eder, öyle giderlerdi. Medine-i e geldiği takdirde 1. Ravzay-ı Mutbahara 2. Hazreti Ebu Bekir, Sıddık yol e, sol yanı başındadır o da. 3. Hazreti Ömer onun sol yanında. 4. cennet Baki Hazreti Aişe, Hazreti Osman ve Ashab-ı Kiram'ın kabirleri. 5. Mescidi Kubba 6. Mescidi Kıbleteyn 7. Hazreti Hamza Cami'nin kabri şerifi. Mekke-i Mükerreme 1. Ebu Kubeys 2. Hira Dağı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 2 Hazreti Hüseyin'in mübarek başı, 3 Binti Zeynep Hazreti Hüseyin'in kızı, 4 bilal Habeş Hazretleri, 5 Ebu Hureyre Hazretleri, 6 Ümmü Güslim Hazretleri, 7 Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, 8 Kırklar Makamı, 9 Selahaddin-i Eyyubi, bunlar da oralardadır. O, mesela oralara gidenler de, or or o istikamete gidenler, o tarihlerde öyle giderlerdi. Humus'ta bir Halid bin Velid Hazretleri ve oğlu. iki Hazreti Ömer'in oğlu Hazreti Ubeydullah. Bunlar da giderken işte efendim Humus'ta o tür yerlerde mesela kara yoluyla gittikleri takdirde oraları ziyaret edip öyle giderlerdi yani. Sağlık hacda hastalanmamak için soru hacda hacda hastalanmamak için nelere dikkat edelim? Cevap. Temizliğe çok dikkat etmeli. Yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamalı. İki, terledikten sonra mümkünse banyo yapmalıdır. Üç, çamaşırlar sık sık değiştirilmeli. Dört, gidilen ve kalınan yerlerde temizliğe çok dikkat edilmeli. Beş, sıcakta bozulacak gıdaları götürmemeli. Altı, açıkça satılan yiyecekleri almamalı. Yedi, çokça limon götürülebilir. Sekiz, yağlı ve ağır yiyeceklerde sakınmalı. Dokuz, yoğurt uygun bir gıdadır. Su ihtiyacı için tuzlu ayran içmeli. 10. Hazır meyve suyu ve süt bulundurmak iyi olur. 11. Hazır menba sularını tercih etmeli. Menba suyu bulunmazsa klorlanmış su içmeli. 12. Terleme ile su ve tuz kaybı Terleme ile su ve tuz kaybı Bilhassa kalp ve damar hastaları için daha tehlikelidir. Bu durumda Tuzlu ayran veya su içilmeli. 1 litreye 4 su bardağına bir, kaş, bir çay kaşığı tuz kafidir. İshal olunca da tuzlu su içmelidir. 13. İshal için rastgele ilaç yerine doktorun tavsiyesine uygun bir ilaç almalı. 14. Fazla terlemek zararlıdır. Tuzlu ve su, su veya Tuzlu ayran içmeli. Limonata ve limonlu çay daha iyidir. 15 ince ve pamuklu elbise giymeli. 16 terli çamaşırları sık sık değiştirmeli. Terli çamaşırları sık sık değiştirmeli. 17 cereyanda kalmamaya dikkat etmeli. 18 başı dönmesi, şiddetli baş ağrısı, çarpıntı, nefes daralması. Ateş görmede bulan bulanıklık gibi haller görülünce. Hemen serin bir yere gitmeli, 19 güneş altında fazla kalmamalı, bilhassa kuşluk vaktinde ikindiye kadar 20 sokağa gece çıkmayı tercih etmeli, 21 güneşte şemsiye kullanmalı, 22 çok sıcak, çok sıcak, çok soğuk yere gitmeme, gitmemeye dikkat etmeli, 23 soğutucu gibi şeylerden faydalanmaya çalışmalıdır. Yorgunluk, aşırı yorulma yorulmamalıdır. Fazla yorgunluk tehlikeli olabilir. Nafile nafileleri yapayım derken farzdan mahrum kalmamalıdır. Hastalık, ihtiyarlık veya kalabalık gibi bir özürle özür ile vacipler terk edilince bir şey lazım gelmez. Bir vekile yaptırmak lazım olmaz. Onun için bunlara da dikkat edilmeli. Hacla ilgili bazı kelimelerin manaları, hacla ilgili bazı kelimelerin manaları nelerdir? Bir, Soru soru bir. Soru. Hacla ilgili yazılarımızı zevkle takip ediyorum. Hacla ilgili yazılarınızı zevkle takip ediyorum. Ama bazı kelimelerin manasını bilmiyorum. Ne demek olduklarını açıklar mısınız? Bir soru sorulmuş. Cevap. Afaki mikat sınırlarının dışında gelen hacılar. Yani afaki demek mikat sınırlarının dışında gelen hacılar. Altınoğlu Kabe'nin Kabe'nin hatmin karşısındaki kuzey duvarının üst orta noktası kısmındaki yağmurlara akıtan oluk, Arafat, Mekke ve Mükerre, Mekke-i Mükerreme'nin güneydoğusuna vakfenin yapıldığı yer, Babı Cibril Peygamber Efendimiz'in Medine-i Münevvere'de inşa ettiği mescidinin doğu tarafındaki kıbleye yakın olan kapısı, Bab-ı Rahme rahmet kapısı Medine'de Peygamber Efendimizin yaptırdığı mescidin bat, batı duvarındaki kuzey köşesine yakın olan kapısı. Bab-ı Selam Mescid-i Haram'ın doğru doğu tarafına Bab-ı Şeybe denilen kapı. 2. Mescid-i Nebi'nin batı tarafın tarafının batı duvarında kıbleye yakın olan Bab-ı Mervan olan olarak da bilinen kapı Mescid-i Nebi Nebevinin beş kapısından en büyüğü en ve en süslüdür. Babı Babut Tevessül 1. Mescid-i Nebevi'ye Nebevinin kuzeye açılan kapısı 2. Iki, hicretin ikinci senesi Recep ayında kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye dö dönmesi emredilince mescidin Mekke'ye karşı olan kapısı kapatılıp karşısına Şam tarafına yeni bir kapı açıldı. Şimdi de bu kapıyı Babut Tevessül deniliyor. Bedel başkası adına hac eden vekil Cebel-i Rahme, Arafat Ovası'nın ortasındaki tepe, Rahmet Dağı demektir. Cebel-i Sevr Peygamber Efendimizin, Mekke'den Medine'ye hicret ederken ilk sığındığı yer, cem Takdim vakit girmemiş bir namazı, vakti giren bir namazla beraber kılmak, Hanefi'de yalnız hac mevsiminde Arefe günü, Arafat'ta öğle ve ikindi öğle vaktinde kılınır. cem Takdir, Tehir, vaktine çıkan namazı Vaki, vakti giren namazla birlikte kılmaktır. Mesela akşam yatsı ile yatsı akşam mesela akşam yatsı ile yatsı vaktinde kılınır. Cemreler Mina Mina'da birbirine birer ok uzaklıkta bulunan üç taş kümesidir. Bunlardan birincisine cemre Ula, ikincisine Cemre-i Vusta üçüncüsüne cemre Akabe denir. Ashab-ı Fil birçok fil ile Mekke'yi yıkamaya gelen Yemen valisi Ebrehe'nin ordusu Cennetül Mualla Mekke'deki kabristanın ismidir. Hazreti Hatice ve bazı sahabeni sahabe-i kiram buradadır. Eyyam-ı Teşrik Zilice'nin 1 2, 11 12 13 günleridir. Bayramın bay, Kurban Bayramının arefesinin sabah namazından dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 farz namazın akabinde tek, teşrik tekbiri tekbiri teşrik okunan günlere de denir. Fidye yaşlanıp ölene kadar Ramazan veya kazaya kalmış oruçlarını tutamayan veya iyi olmasından ümit kesilen hastanın zengin ise tutamadığı oruç karşılığında fakirlere vermesi gereken bedel. Hac ayları, Şevval, Zilkade ayları ve Zilice'nin ilk 10 günüdür. Hac vakti, Arefe ve Bayram günleri olmak üzere 5 gündür. Hacı Asgar, Ümredir. Yani küçük hac. Hacı Ekber, Büyük Hac, Farz olan Hac, Haccül Hacetül İslam da denir. hacer Kabe'nin doğu köşesinde cennetten gelen parlak, siyah bir taş. Hatim, Kabe'nin kuzey duvarı hizasında... Yarım daire şeklinde duvarcık ile kabe arasında kalan yer İsmail Aleyhisselam'ın ve annesi Haceri Hazreti Hacer'in kabri buradadır. Hervele Safa ve Merve arasında say yapılırken yeşil direkler arasında süratli ve çalımlı yürümektir. Hira mağarası Cebel Hira Cebel'in Nur dağındaki mağara Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy bu mağarada indi. Hil Harem bölgesi ile mikat sınırları arasında kalan yerlerdir. Bunlara, bu yerlere hil denilir. Hicre i Saadet Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabri şerifi burada Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer de orada aynı yanında mezhundur. İhram, hac ve umre için niyet, telbiye ve kuşanılan iki, par iki parça örtü. İstilam, Hac ve umrede Kabe'yi tavaf et tavafa başlarken tavaf esnasından Hacerü'l-Esved önüne gelindiğinde elleri namaza durur gibi kaldırıp tekbir getir te tekbir tahlil getirerek Allahu ekber la ilahe illallahu vallahu ekber diyerek onu selamlamak ve el öpmek el sürlemiyorsa uzaktan elleri kaldırıp işaret etmek izar İhramlının belden aşağı doladığı örtü, istiba, tavafa başlarken ihramın ortasını sağ koltuğu altından geçirip iki omuzunu omuzu, omuzunu üstünü, üstüne getirmek. Kubbe-i Hadra, Peygamber Efendimiz'in kabrinin üzerindeki yeşil kubbe. Makam-ı İbrahim, Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken ve insanları hacca davet ederken üstüne çıktığı taşın bulunduğu yer. Mekki, Mede, Mekke'de ve Mikat sınırları içinde ikamet eden kimseler. Menasik hacla ilgili fiil ve ibadetler. Merve, Say'in yapıldığı iki tepeden biri Say, say ma, Safa ve Merve tepeleri arasında yapılır. Mes'a, Say'in yapıldığı yer, Safa ve Merve arası. Ona mes'a denilir. Mescid-i Haram, Beytullah'ın etrafındaki mescittir. Mescid-i Hayf, 70 peygamberin namaz kıldığı menasik minadaki mescittir. Mescidi kıbleteyn peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin medine-i münevvere öğle ve ikindi namazında iken kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye dönün mesih emrinin geldiği mescid. Mescidi Kuba peygamber efendimizin hicret ederken Medine yakınında Kuba köyünde yaptırdığı mescid. Mescid-i Haram, Müzdelife'de bir tepe. Müzdelife'nin vakfesinin Müzdelife'de bir vakfe, Müzdelife bir vakfesinin bu tepede yapılması sünnettir. Mikat, afaki ihrama girdikleri yerler ki Mekke'ye en uza, Zulhurayfe en yakını yelemlemdir. Mina Mekke ile Müzdelife arasında harem sınırları içinde bulunan bir bölge. Hacıların cemreleri taşladıkları ve kurbanları kestikleri yer. Muhasser vadisi Mina ile Müzdelife'yi birbirine ayıran ve hacıların Mina'ya giderken durmamaları gereken yer burası. Ashabü filin ay durak yeri idi. Mültezem kapısının Kabe'nin kapısı ile Hacerü'l-Esved arasında kalan Kabe duvarı duvarında birkaç taştır mültezem. Müz Müzdelife Arafat ile Mina arasında kalan Adem Aleyhisselam'la yeryüzünde ilk buluştukları haccın vaciplerine lerin Müzdelife vakfesi burada yapılır. Nafile Farz ve vacip ibadetlerin dışında sünnetlerde dahil olmak üzere yapılan ibadetler. Niyet, niyetin sözlük manası bir şeye kalben azim kast ve ona yönelmekten ibarettir. Fıkıhta ise Allah rızasını kazanmak için ilahi bir emri yerine getirmekten kalben ona yönelmek demektir. Nusuk, hac ve umrede yerine getirilmesi lazım olan işlerden her biri ibadet, Ramel tavafın ilk içinde erkeklerin kısa adımlarla omuzları silkelleyerek çalımlı yürümeleri, Rıda ihramlının belden üst kısmının örttüğü dikişsiz örtü, Rükn-i esved Kabe'nin hacer esvedi Esved tarafındaki köşesi. Rükn-i Irak'i, Kabe'nin Tara Bağdat'taki olan köşesi. Rükn-i Şam'i, Kabe'nin Şam'a olan köşesi. Rükn-i Yemani, Kabe'nin Yemen tarafında olan köşe, güney köşesidir. Burası da hacer esvede Esved gibi selamlanır. Selamlanmaz, er, er sürülür. Dola, i̇şin daha doğrusu. Sağ, hacim, ola, ölçek bir, e, sa nedir? Hacim, ölçen bir ölçek. Bir sa 4,2 litre buğday alan bir hacim ölçüsü bir, bir, birimidir ki 3,5 yani 3500 gram kadardır. Say, Safa ve Merve tepeleri arasında Safa'dan başlayarak Merve'ye Merve'den başlayarak Safa'ya doğru gidiş 3 geliş. 4 gidiş 3 geliş. Safa, Say'in başladığı tepe. Salavat-ı şerife, peygamberimiz için okunan dualar, Allahümme salli ala Muhammedin, Allahümme salli, Allahümme barik, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed, demek gibi, Şaf tavafta, Hacer-i hizasında, başlayıp, Kabe'nin etrafına dönerek, tekrar aynı hizaya gelmek, sayda ise, Safa, Safa'da, Merve, Merve'ye, yahut da Merve'den Safa'ya bir kere gitmek, her tavafta, veya Saide, Yedişer, Şaf vardır. şebeke ise adet. Hücre-i Saadet'in dış duvarı etrafından yerden Mescid-i Nebevi'nin tavanına, ta tavanına kadar yükselen demir parmaklık. Tavaf, Kabe'nin etrafında Hacer-i Esvet'ten başlayıp, Kabe sola alınarak yedi kere dönmektir. Tavaf-ı Kudum, Mekke-i Mükerreme'ye varınca yapılan ilk tavaf Afakiler için sünnettir. Tavaf-ı nafile, Mekke-i mükerremede bulunanların, ilk bulunanların vakit vakit yaptıkları nafile tavaf. Tavaf-ı sadır, hac esnasında cemrelerin taşlanması bittikten sonra minadan Mekke'ye gelindiğinde yapılan tavaf, tavafı da yapılan tavaf, tavaf-ı da denir. Hac vazifeleri bununla sona erer. Tavaf-ı ümre, ümreye niyet edenin yaptığı tavaf yedi şaft. Tavafı veda tavafı sadır demektir. Tavafı ziyaret Arafat'tan indikten sonra Kurban Bayramı günlerinde yapılan tavaf tavafı ifada da denir yani farz olan tavaf. Tavafı ifade, tavafı ziyaret denilir. Yani farz olan ifade tavaf. Tehlil tehliline demek la ilahe illallahü vahdehu la şerike lellahu'l mülk ve lehu'l hamd ve ala kulli şeyin kadir demek. Tekbir, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, La İlahe İllallahü, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Velillahil Hamd. Telbiye, Lebeyk Allahümme, Lebeyk, Lebeyke, La Şerike, leke Lebeyk, İnnel Hamde, Venni'amete, Leke, Vel Mulk, La Şerikelek, demektir. Tatavu, nafile ibadet demektir. Terbiye günü, Zilice'nin sekizinci günü, bugün Mina'da, Mina'ya çıkmak, ve geceyi orada geçirmek sünnettir. Uhdiye, Kurban Bayramı'nda, Allah rızası için kesilen vacip kurban, umre hac zamanı olan beş günden başka senenin her günü ihram ile yapılan tavaf veya say yapmak ve saç kazımak veya kesmektir. vadi urene, Arafat ovasında bir vadi. Arafat günü Arafat'ın vadi urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durmak hac farzlarındandır. Vakfe durma Arefe günü Arafat'ın vadi ürene denilen yerinden başka herhangi bir yerin herhangi yerinde öğle öğle ve ikindi namazlarından sonra bir miktar durmak bu farzdır. Hac ile ilgili meseleler dini kuralları koyan Allah'tır. Sual bazıları derlermiş ki Türk milleti fakir olduğu için hacca gitmemesi gerekirmiş çünkü dinimiz israfı yasaklıyormuş diyorlar bunlara nasıl cevap verilmeli garip sorular cevap dini inançları bozmak için dört koldan saldırıya geçilmiştir her gün yeni bir şey çıkarılarak itikadımız amelimiz deleniyor Hayızdayken Kur'an okunur, oruçlu gibi oruç tutulur gibi dört delile, kitaba, sünnete, icmaya ve kıyasa aykırı fikirler üretilirken şimdi de mevsimi yaklaştığı için hac ibadeti bozulmaya çalışılıyor. Türk milleti fakir olduğu için hacca gitmesi gitmemesi gerekirmiş. Çünkü dinimiz israfı yasaklıyormuş. Acaba bu sözlerinde samimiyet eseri var mıdır? İsraf bu hacca gitmek israf mı ya? Şu garip hale bakın. Samimiysen niye Bodrum'a, Avrupa'ya, Amerika'ya eğlenceye gidiyorsun? Niye yoksulları gözetmeyip de festivaller peşinde koşuyor? Yılbaşı eğlenceleri tertip ediyor? Devrilen çamlar altında şarap fıçılarını boşaltıyor? Ve sabaha kadar kumar oynuyorsun? Niye buna, bunlar esas israf, esas haram şeyler bunlardır? Hacı engellemek, yoksulu önleme Hacı engellemekle yoksulluk önlenemez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoksulluğu önlemenin yolunu bildirmiş. Zenginlerin zekatı fakirlere kafi gelmeseydi Allahü Teala fakirlerin rızkını başka yollarla verirdi. Aç kalan fakir varsa zenginlerin zulmü yüzündedir buyurmuştur. Demek ki zenginler zekatını yerli yerince verse haccını engellemeye lüzüm kalmayacak ve aç kalan fakir de bulunmayacaktır. Emekli vaiz adı altında bir başkası da diyanet fikir, diyanet fikir üretmiyor diyerek dinimizi bozmaya çalışıyor. İslam dünyası aklını kullanmalı. İslam dünyası aklını kullanmalı. Yüzyıllardan beri paslanan, çürüyen ve işlevini yitiren o akıl dışı kilitleri söküp atmalı diyor. Paslanan, çürüyen... Ne diye merak ettik? Baktı ki bunlar dinimizin hac, kurban, tesettür gibi emirleri imiş. Haca, haca gidecekler, kurban kesecekler, evsizlere, yoksullara yardım etmeli diyor. Dini kuralları koyan Allah'tır değerli kardeşlerim. Allah toplumda yoksulların olacağını bilmiyor muydu? Zaten yoksul olan kişi hac farz değildir. Bir toplumda yoksul varken haca gidilmez kurban kesilmez diyemez miydi demediğine göre kurban derilerine sahip çıkma hevesi gibi kurbanın kendisine hac paralarını da sahip çıkmak mı istiyor? Bu iş olmayınca hani İslamiyet akıl diniydi niye aklını kullanmıyorsun? Akıl yolunu seçerek kurban ve hac paralarını niye yoksullara vermiyorsun diyor. Felsefecileri ve sapık fırkalarının mütezileyi övüyor ve Farabi, İbn Sibayi, Sinayi, İbn Rushd gibi düşünürleri İslamlı İslamlı hep aklen ve yaşanan dünyanın insansal gereklерinin aynasını tutarak değerlendirdiler. O dönemlerin ürünü olan mütezile inançta yazgıcılığı kaderciliğe red kaderciliği reddederek İslamın akılsal yol ve yöntemlerle kurumlaşmasına yol açtı diyerek kaderi de inkar ettiler. Kader, Allah'ın insanların başlarına gelecek işleri bilmesi, bu bilgisinin bir kitaba levh-i yazılması demektir. Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Allah onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir. Bakara suresi 255, kaderi inkar edenler, kader yoktur diyenler, haşa, Allah kaderi bilmiyor diyenler, Allah geleceği bilmiyor diyenlere bir kulağını çekiyor allah Teala. Allah onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir. Bakara 255 Allah her canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Hepsi açık bir kitapta. Lev-i Mahfuz'dadır. Hud suresi ayet 6 Yaptıkları küçük büyük her şey satır satır kitaplarda yazılmıştır. Kamer suresi 52-53 Bu ve benzeri birçok ayet vardır. Ama inanan kim? Adam hep Kur'an. Kur'an der ama Kur'an'a inanmaz ve onu onu istediği gibi yorumlar. İmam Gazali'nin kilitlediği akıl kapısını açmak gerekir diyerek de nakli esas alan alimlere dil uzatıyor. İmam Gazali veya öteki alimlerin aklı yok muydu? Adam benim düşüncemde olan akıllı, benim gibi düşünmeyen akılsızdır demek mi istiyor? Örtünme Kur'an'da bir dönemin Bir olayın zorunluluğu olarak vardır Ama günümüzde o zorunlulukların Bir takım yasal ve yaşamsal Önlemlerle gereklerle Başkalaştırılmıştır o halde herkes Avrupalı gibi giyinmelidir diyerek tesettüre Dil uzatıyor halbuki bu böyle Değildir kardeşim Allahü Teala'nın Tam olarak gönderdiği Dinde noksanlık arayanlar Kendi yüz kararlarını ortaya çıkarmış olurlar Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bugün dininizi kemale erdirdim İkmal ettim size olan nimet tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Yani din gelmiş, tamamlanmış bütün hükümler tamamlanmış, noktalanmış kıyamete kadar da bakidir. Kimse kalkıp bunu değiştirmeye yetki ve selayeti yoktur. Hacda takli işi. Sual, Şafii mezhebini taklit eden Hanefi, hacda yab yabancı kadınlara dokununca abdesti bozulur. Ne yapması lazım? Cevap. Şafii taklit edenler, Hanefiler diğer şafiler gibi Hanefi ve Maliki ile taklit ederler. Buna mecbur oldukları için telfik olmaz. Yani mahzuru olmaz. Maliki mezhebini taklit eden Hanefi'nin hacda başka bir mezhebi taklit etmesi gerekmez. Bir mezhebi bir hususta taklit edince o husustaki farzlara uymak, müfsitlerden kaçmak gerekir. kulassat Tahkik kitabında böyle geçiyor. Ama... Normal olarak mesela bazı alimlerce efendim caizdir. Medine'nin fazileti hac edir. Sual hac edildikten sonra Medine'ye gitmek gerekir mi? Cevap. Bir bu, bu sualın cevabı verilmişti. Önemli olduğu için tekrar yazalım. Medine meneveri e çok kıymetlidir. Hadis-i şerifler de ki: "Medine kötüleri çıkarır. Körün demirin kötüsünü çıkardığı gibi." Buhari Medine'nin açlık ve şiddetine sabreden her müminin mümine kıyamette şefaat ederim Müslim. Medine öle Medine'de ölebilen orada ölsün ben orada ölenlere şefaat ederim Tirmizi. Bütün beldeler kılıçla Medine ise Kur'anla fetholundu. İbnü'n Necar. Medine münevvere İslam'ın kubbesi, hicretin toprağı, helal ve haramın meskenidir Taberani. Kısaca o mukaddes toprağın taşı Toprağı her yeri fari kainat efendimizin yakınlığıyla şereflenmiştir. Medine halkı Resulullah efendimizin uğur ve bereketinden feyiz almak için kendilerini evlerine davet ederlerdi. Aynı zamanda evlerinde namaz kılmasını murat edinirlerdi. İmam Malik hazretleri Medine içinde hayvana binmekten kaçınır. Bir yerdeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaya gezip mübarek ayağa dokunmuştur. Ben oraya hayvan ayağıyla basmam buyurdu ziyaret edilen 3 mescid Fahri Alem Efendimiz'in ziyaret ettiği, ziyaretine gitmeye niyet eden onun mescidini onun mescidi şerifini ziyaret orada namaz kılmaya da niyet etmelidir çünkü onun mescidi ziyaret için yolculuk yapılan 3 mescidden biridir bu 3 mescid şunlardır Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa Mescid-i Nebevi bu üç mescidin dışından başka mescidlere yolculuk yapmak da dinen emredilmiş bir şey değildir. Sade yolculuk yapılırsa bu üç mescit için yapılır değerli kardeşlerim. Farz ve nafile namazları Resulullah Aleyhisselam Efendimizin mukaddes mescidinde kılmaya çalışılmalıdır. Özellikle Ravza-i Mutahara'da kılmaya gayret etmelidir. Peygamber Efendimizin buranın cennet bahçesi olduğunu bildirmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Mescid-i Haram, hariç mescidimde bulunan bir başka namaz, başka mescidde bulunan, kılınan bir namazdan, bin namazdan daha sevaptır Buhari. Mescidimde kırk vakit namaz kılan kimse için cehennemden kurtuluş beratı yazılır, Tirmizi. Kuba mescidini ziyaret eden orada namaz kılmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her cumartesi günü Kuba mescidine gider, orada iki rekat namaz kılardı, Müslim. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Kuba mescidinde namaz kılmak ümre yapmak gibidir. Tirmizi gusledip Kuba mescidine giderek orada namaz kılana ümre yapmış gibi sevap verilir. İmam Ahmet Baki kabristanını ziyaret etmelidir. İmam Malik hazretleri buyurdu ki Medine eshab-ı kiramdan 10 bin kişi vefat etmiştir. Onlar hepsi hep Baki'dedir. Baki mezarlığında köy gömülüdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakiye çıkar. Esselamu aleykum ey müminlerin topluluğunun yurdu diye selam verirdi. Müslim Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki. iki kabristan güneş ve ayın yer halkına ışık vermesi gibi gök halkına ışık verir. Birisi Medine kabristanı öteki de askalan kabristanıdır. i̇bn Necar. Haremeyn Mekke ve Medine'den birinden ölen emin olarak dirilir. Beyhaki. Eminden maksat kıyme kıyamet korkularını korkularını çekmeyendir. <gülüyor> Tabi bazı hadislerde efendim kaynaklarında belki sıkıntı olabilir. Hac yerine sadaka. Sual, hacda ölmek ölmekten korkuyorum. Hacca gitmek yerine bir hayır kurumuna yardım eden aynı sevaba kavuşur mu? Bu uygun değilse hacın kabul olması için nelere dikkat etmeli? Cevap. Bir kimse hacca gitmeyip onun yerine bin tane cami, bin tane okul, bin fakire ev yaptırsa hacca gitme sevabı alamaz. Zekat vermeyip onun yerine bin tane cami, bin tane okul yaptırsa bir kuruşluk zekat borcu ödemiş olmaz. Namaz kılmayan kimse bir vakit namaz yerine bin tane cami, bin tane okul yaptırsa bir vakit namaz sevabına kavuşamaz ve vakti borcu ödenmiş olamaz. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdular ki, ''Farz ibadetin nafile yanında ibadetlerin en hiç kıymeti yoktur. Deniz yanında damla kadar bile değildir. Melun şeytan bazı kimseleri aldatarak farzları küçük gösteriyor, nafileye önem verdiriyor.'' Zekat verdirmeyip nafile sadakaları güzel gösteriyor. Halbuki zekat niyetiyle fakire bir altın vermek yüz altın sadakadan sadaka vermekten daha sevaptır. Çünkü zekat vermek farz. Zekat vermek farzı vermek farz yapmak demektir. Yani o farz olan şeyi vermek demektir. Farz hacı yaptıktan sonra nafile haca gitmeyip onun yerine yakınlarına, fakirlere yardım etmek elbette çok sevap olur. Fakat farz olan hacca gitmeye çalışmalıdır. Bir defa farz olan hacı yapmak 20 defa Allah yolunda savaşmaktan daha sevaptır. Hadis-i şerifte buyruldu ki: "Hac suyun kirleri temizlediği gibi günahları yok eder." Taberani. Kabul olunan hac Kılınmamış namazların, tutulmamış oruçların, verilmemiş zekatların, günahların affına sebep olmaz. Bunları geciktirmeye günahların affına sebep olur. Kul borçları verilmedikçe bunların bunları geciktirmek kullarının affına sebep olur. Kul borçları verildi verilmedikçe, helalaşmadıkça ödenmiş sayılmaz, ödenmiş olmaz. Kul ve hak borcundan başka günahlar affedilir. Hadis-i şerifte buyurdu ki: Arafat'ta vakfeye durup günahlarının affedilmediğini zanneden mümin büyük bir günaha girmiş olur Hatabi. Haccın kabul olması için haccin farzanı, vaciplerini, sünnetlerini yapmaya çalışmalı. Niyeti düzeltmeli, riya karıştırmamalı, ihlasla hareket etmeli, helal para ile hacca gitmelidir, ticareti dünyalık için hac işine karıştırmamalı, borçları varsa ödemeleri, hak sahipleriyle helallaşmalı, Te günahlarına tevbe etmeli. Bunlara riayet edilerek yapılan hac makbul olur. İki hadis-i şerifte şöyle hadis-i şerifin meali. Hac edin muhtaç olmayın. Sefere çıkın ki sağlığa kavuşun. Şira. Ze hac zenginliğe zina fakirliğe sebep olur taberani. Hacca giden başkalarına sıkıntı vermediği gibi onlardan gelecek sıkıntılara da katlanmalı. Yumuşak davranmalı. Hadis-i şerifte buyuruldu ki. ...yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur Müslim. Sert kırıcı olmaktan kaçınmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki... ...sertlikten çirkin şeyden sakının... ...yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir. Müslim. Hacca giderken orada ölmekten korkmamalıdır. Hac yolunda ölmeyi ganimet bilmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki... ...hacca giderken veya gelirken... ...ölenin bütün günahları af olur. O kimse hesaba çekilmeden ve azap görmeden cennete girer İsfahani. Medine'ye aleyhi Rasulullah Aleyhisselam hacdayken bir Sabi'nin efendim devesinin üzerinde düşüp öldüğü kendisine haber verilince onu efendim kefenleyin, yıkayın, kefenleyin, başını açık açık bırakın, öylece gömün. Efendim kabrine neden yara sunula dediler. Çünkü dedi o kıyamet günü efendim lebeyk Allahümme lebeyk diyerek Allah'ın huzuruna gidecektir. Ne güzel bir ölüm ondan daha güzel bir ölüm olabilir mi değerli kardeşlerim. Medine'ye gitmek. Sual hac ibadetini bitirdikten sonra Medine'ye gitmek hacın şartlarından mıdır? Cevap. Hacin şartlarına değilse, de şartlarına değildir mutlaka Medine-i Münevvere'ye gitmeye çalışılmalıdır. Peygamber Efendimiz'in mübarek kabri şerifini ziyaret etmeli, büyük faziletlere kavuşmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur. Medine'ye gelip kabrimi ziyaret eden kıyamette komşum olur, ona şefaatçi olurum, şira. Ö Önceki hadis bey hakkı rivayet etti. Hac edip kabrimi ziyaret eden beni diriyken ziyaret etmiş gibi olur taberhanim bu hadisler bazı alimler efendim zayıf görmüşlerse de tabi ki efendim yine sevap bakımında sevabı vardır. Bir kimse beni ziyaret etmek için gelse başka bir şey niyeti bir şey için niyeti olmasa kıyamet günü ona şefaat etmem etme, etmemi hak etmiş olur Müslüm. Hac edip de beni ziyaret etmeyen beni incitmiş olur Darekutni. Kabrimi ziyaret edene şefaatim helal oldu Bezar. Bana selam verene ben de selamını selam veririm Beyhakî. Kabrimin yanında benim için okunan salavat-ı şerifeyi işitirim. Uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir. İbn-i Ebi Şeybe, bu müjdelere kavuşabilmek için elbette ehli sünnet itikadında olmak şarttır. Bidat ehlinin ve gayrimüslimlerin yaptığı gibi hiçbir ibadet kabul olmaz. Evet. Haram parayla hac. Sual: Haram parayla haca giderse hac sahih olur mu? Cevap: Haram parayla haca gidilmez. Gidilse haç sahi olursa da haçdan hasıl olacak sevaba kavuşulmaz. Hadika hadika bir kitaptır. Yani bu bir kitabın efendim verdiği bir fetva dağınarak konulmuştur. Ayak bastı parası. Sual Müslümanlardan ve kafirlerden ayak bastı parası almak haram mıdır? Cevap evet haramdır. Radül Muhtar. Enişte ve kayınbiraderle haç. Sual bir kadının eniştesi veya kayınbiraderiyle uzun yola çıkabilir mi haca gidebilir mi cevap. Enişte ve kayınbiraderle mahrem akraba olmadığı için bunlarla yalnız kalmak günah olduğu için uzun yola gitmek de caiz değildir. Hadis-i şerifte buyruldu ki Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının yanında babası ve oğlu veya kocası veya erkek kardeşi ve veya bir mahremi olmadan 3 günlük veya daha fazla bir yola gitmesi helal olmaz Buhari. ''Kocası veya mahremi olmayan Müslüman bir kadının haca gitmesi helal olmaz taberani. Ancak bir zaruret veya ihtiyaç olunca, mesela mahrem kimse bulamayıp seferde çıkmak lazım olunca, yanında mahrem erkekleri bulunan saliha hanımlarla beraber gitmek caiz olur. Fasık akraba yerine saliha, salih olan yabancılarla tercih edilir. Yabancılar tercih edilir. Salih kimse insanın düşmanı bile olsa haram işlemekten korktuğu için... Malımıza, canımıza, ırzımıza zarar vermez. Seferde olan bir hanımı, hanım ise yanında mahrem akrabası olmasa da beyinin ikamet ettiği yere gelir, gelebilir. Bahru'l-feteva. Bunlar da tabii ki efendim ee, zaruret zamanlarında olan bir durumla ilgilidir. Vacip olmayan, vacip kurbanı kesemeyen. Kurban bayramda kendisine vacip olan kurbanı kesemeyen ne yapar? <gülüyor> Cevap, kurban kesmek zengine vaciptir. Fakirin kurban kesmesi gerekmez. Zengin kurban kesmemişse bayramdan sonra kesmez, değerini altın olarak bir fakire verir. Cevhere, bu müteber bir fıkhı, hanefi fıkhı, fıkhına ait bir kitaptır, müteber bir kitaptır. O, oradan geçiyor. Hacca giderken ziyafet. Sual: Hac'a giderken hac dönüşü tanıdıklarına yemek vermek, mevlit okutmak uygun mudur? Cevap: Hacca ve askere giderken yolculuğa çıkarken buna benzer işlerde yemek vermekte, ziyaret, ziyafet çekmekte mahzur yoktur. Dönüşlerde de böyledir. Bunlar mübah adettir. Yapılsa da olur yapılmasa da olur. Ancak gösterişe kaçmadan her ne zaman olursa olsun yemek yedirmek sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki yemek yedirmek ve güzel söz hacın güzel olmasına sebeptir bey haki. Hayırlınız yemek yedirendir hakim. Kişi arkadaşları ile yediği yemekten hesaba çekilmez. İmam Gazali. Amellerin en faziletli bir müminin aybini örtmek, karnını doyurmak ve bir ihtiyacını karşılamak suretiyle onu sevindirmektir. Taberani. Cennette öyle güzel köşkler vardır ki bunlar tatlı konuşan, yemek yediren ve herkese uyurken namaz herkes uyurken namaz kılanlar içindir. Tirmizi allah Teala arkadaşına yemek yedirip su içireni cehennemden uzaklaştırır taberani. Her zaman bit'at karıştırmamak şartıyla mevlut okutmak sevap değildir. Bit'at karıştırmak yani bazıları her ne kadar sevap demişler de zaten mevlütün kendisi bit'attır yani Mevlid'i efendim bidat karıştırmamak şartıyla okutması sevaptır demek de yanlıştır çünkü efendim Mevlid'in kendisi bidattır Allah Resulü bunu yapmamış peygamber yapmamış efendim sahabe yapmamış tabi'in yapmamış tebe-i tabi'in yapmamış dört nezef imamı yapmamış e bu mesela ancak kişinin kendi şeyine sadece onun mesela kendi başına kendi başına bir şiir kitabıymış gibi efendim kendi başına tören yapmadan efendim bununla efendim tören adet mesela Töreni adet haline getirmeden bunu yaparsa bunda bir sakınca yok. Ama onu tören haline getirirse efendim bu bir bitattır. hemen mevruğun kendisi bir bitattır. Evet. Ölen ölen babanın yerine hac. Sual: Ölen babanın yerine hac'a gitmek istiyorum. Ne yapmam lazımdır? Cevap: Vekalete'n hac'a gidecek kimsenin daha önce hac etmemiş olması yahut zengin birisi olması tercih edilmelidir. Vekil olarak hacca gidecek kimse fakir ise daha önce de hacca gitmemişse kendi için baş başka bir yıl hac yapması farz olur. Ukuddü düriye Vekilin ölünün ihrama girerken emreden kimse için kalp ile niyet etmesi şarttır. Hac borcun borcu olan kimsenin öldükten sonra kendi için hac yapacak vekilin adını bildirerek vasi olan kimseye emir vermesi lazımdır.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 Kendisine miras, mirasta kalan parası ile onun yerine haca gidebilir veya başkasını gönderebilir. Böylece ana babasının haç borcundan kurtarmış olur. Kendine de farz olmuş ise kendi için ayrıca gitmesi lazımdır. Onları borçtan kurtarması kendisine çok sevap kazandırır. Evet. Başkası yerine haç. Sual. Ölmüş veya sağ olan bir kimsenin yerine farz olan hacca gitmek caiz midir? Mesela bir kimse bu yıl dayının, dayısının öteki yıl amcasının yerine gidiyor. Onlar hac borcundan kurtuluyor mu? Cevap, namaz, oruç gibi beden ile yapılan ibadetler başkası yerine yapılamaz. Herkesin kendi yerine yapması, kendisi yapması lazımdır ve kaletle yaptırılamaz. Zekat gibi yalnız mal ile yapılan ibadetlerin onun izniyle malı, malıyla başkasına yapması caiz olur. Hac beden beden hem mal ile yapılır. Bir kimse hayatta iken bir özrü de yok iken onun yerine başkası hac yapamaz. Devamlı özrü olan her kendi yerine, Başkasını haca gönderebilir. İzinsiz vekil olup hac edenin hacı kendisine olur, kendine olur sevabını vekil olduğu kimseye bağışlayabilir. Fakat bağışladığı kimse hac borcundan kurtulamaz. Redül Muhtar isimli kitaptan böyle bir efendim e, fetva verilmiştir. Hacıların haca gitmesi, kadınların haca gitmesi. Sual, mahremi olmayan kadınların Şafii mezhebini taklit ederek haca gitmeleri caiz midir? Cevap. Hanefi mezhebinde kadının mahremsiz sefere çıkması, hacca gitmesi haramdır. Şafii mezhebinde kadının mahremi olmadan emin kadınlarla birlikte hacca gitmesi caizdir. Hanefi kadın Şafii'yi taklit ederek böylece böyle hacca gidemez. Çünkü mezhep taklidi ancak emrolunan bir iş yapılırken, meşakkat sıkıntı olduğu zaman bu sıkıntıdan kurtulmak için, içindir. Mahrem bir erkeği bulunmayan, kadının hacca gitmesi emrolurmadı ki Şafii'yi taklid etmek o lazım olsun. Yani mahremi olmayan kadına hac farz olmaz. Hadis-i şerifte buyruldu ki kadın yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez. Bezar. Kadın mahremiyle hacca giderken yolda mahremi ölse. Zaruret olduğu için Şafii mezhebini taklid eder. Yani mahreminin ölmesi, Şafii mezhebini taklit etmesi etmesi için özür olur. Hacca giden Şafii bir erkeğin hanımına veya yabancı kadınlara, Şafii bir kadının da kocasına veya yabancı erkeklere dokunmaması çok zordur. Dokununca da abdesti bozulur. Sık sık abdest almak zor veya imkansız olur. Bu iş işte bu sıkıntıdan kurtulmak için Şafii'lerin Hanefi taklit etmeleri caiz ve lazım olur. Hadika Hulasatü Tahkik isimli kitaptan alınmıştır. Şeytanı taşlamak. Sual, bazıları şeytan taşlamanın aslı olmadığını söylüyorlar. Bu hususta hadis var mıdır? Cevap, bir şeyin aslı olması için mutlaka hadisi şerif bildirmesi lazım değildir. Dinimizde dört delil vardır. Bunların birisinde varsa başka delil aranmaz. Yani Kur'an, sünnet, icma ve kıyas-ı fukaha. Bütün fıkıh kitaplarında şeytan taşlamanın vacip olduğunu olduğu bildirilmektedir. Bu hususta birkaç hadis-i şerif ise şöyle. Ya Resulullah, bu taşları şeytana atmak atmaktaki mükafatımız nedir diye sorana buyurdu ki bunun mükafatını en çok muhtaç olduğun kıyamette Rabbinin katında bulacaksın. Taberani. İbrahim Aleyhisselam hac yapmaya geldiği vakit ilk cemrede şeytana taşlama yerinde Yolunu kesen şeytana yedi taş attı. <gülüyor> şeytan yere battı. İkinci cemrenin yanında görünce yine yedi taş attı. Yine şeytan yere battı. Üçüncü taşlama yerinde şeytanı tekrar görünce yedi taş atıp onu yerin dibine geçirdi. Hakim İbni Huzeyme Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şeytan taşlamaya yaya gidip geldiği Tirmizi'deki hadis-i şerifte, hadis şerifte bildirilmektedir. Farz ile haram çakışınca Sual, hacda tavaf ederken çok kalabalık oluyor, kadın erkek birbirine dokunuyor, zaruret olduğu için haram olmaz deniyor. Doğru mudur? Cevap, farz ile haram çakışınca yani farzı eda ederken haram işlemek mecburiyeti olunca haram işlememek için farzı tehir etmek lazımdır. Mesela, zengin olan bir kadının hacca gitmesi farzdır, hacca yalnız gitmesi ise haramdır. Mahremi bulunmadığı müddetçe haram işleyerek yalnız başına haca gidemez. Bunun gibi farz olan tavafı yapabilmek için erkeklere dokunarak haram işleyerek tavaf yapamaz. Kalabalık olmadığı zamanlarda tavaf eder. Bu da Radül Muhtar Efendim İbn Abidin'in Radül Muhtar isimli kitabından alınmıştır. Hacerü'l-Esved'i öpmek. Sual. Hacerü'l-Esved'i öpmek gerekir mi? Cevap hacer Lesved'i öpmek sünnettir. Müslümanlara eziyet vermeden öpmeye çalışılmalıdır. Eziyet verecekse uzaktan istilam etmelidir. Hadis-i Şerif'te buyuruldu ki, Hacer-i cennet yakutlarındandır. Kıyamette iki gözü ve bir dili olduğu halde getirilir. Tazim ve sıdık ile istilam edenin lehinde şahitlik eder. Riya ve alay ile istilam edenin de aleyhine şahitlik eder. Tirmizi. İstilam, hacelesedi öpmek, elle okşamak, kalabalık dolayısıyla mümkün olmazsa uzaktan hürmet, hürmeti işaret yapmak. Yolda hastalanıp ölen, sual, hacca giderken yolda hastalanıp ölen fakir hacı olur mu? Cevap, hac yapmayan hacı olamaz ancak niyetine göre çok sevap alır. Çünkü hac yapmak niyetiyle yola çıkmıştır hadis Şerif'te bir iyilik yapmaya azmedip de yapamayan kimse o iyiliği yapmış gibi sevap alır. Buyuruyor. Hastalık ve başka sebeplerle cihada gidemeyip Medine'de kalan ashab-ı kiram için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kalmış öyle kimseler vardır ki bu cihattan alacağınız mükafata olan onlar da bize ortaktır. Buyurdu. Çünkü cih niyetleri cihada gitmek Mallarını ve canlarını Allah yolunda harcamak idi. Ancak onları bu cihada alıkoyan cihattan alıkoyan bedenlerini arız olan manidir. Hacca görevli gitmek. Sual. Bir kimse sağlık görevlisi olarak veya başka bir görevle Mekke'ye gidip hac yapsa hac borcundan kurtulur mu? İleride zeka zengin olsa tekrar haca gitmesi gerekir mi? Cevap Mekke-i Mükerreme'ye hac vaktinde her ne suretle gidilirse gidilsin. Orada farz olarak niyet edip hac yapan hac borcundan kurtulur. İleride zengin olsa da tekrar haca gitmesi gerekmez. Radül Muhtar. Hacın sayı olması için sual haca gidenin bütün günahları af oluyor deniyor. Buna namaz, oruç ve kul borcu dahil midir? Cevap. Haca gidip gelenin değil, hacı kabul olun, olanın günahları af olur. Hadis-i şeriflerde buyurdu ki, kabul olan bir hac geçmiş günahları yok eder Bey Hakk'i. Hac edip kötü söz söylemeyen, doğruluktan ayrılmayan kimse, anasından doğduğu gibi gün ki gibi günahsız olur Buhari. Hacın sahi ve kabul ol olmasının şartları vardır. Sahi olması şartı için, olması için vaktinde yapılmaz hac yapılması lazımdır. Kabul olması için de hacın sahi olması, o kimsenin itikadının düzgün olması, bid'at ehli olmaması gibi şartlar vardır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki bid'at işleyenin orucu, hacı, cihadı kabul olmaz değil mi? Hac sahi, ol, sahi ve kabul olsa da kul borçları namaz, oruç borçları ödenmiş olmaz Kul borçları ödemek, namaz ve oruç borçları kaza etmek suretiyle ödemek lazımdır. Kebair ve Sagair isimli kitabı da almıştır. Bir kimse tevbe nasuh yaparsa günahları af olur. Namazlarını kaza etmedikçe yalnız tevbe ile af olmaz. Kaza ettikten sonra tevbe ederse af olması ümit edilir. Akidetun Necah isimli kitabından alınmıştır. Önce düzgün bir itikada sahip olmak, bid'atlardan kaçmak, Kul ve hak borcunu ödemek lazımdır. Hac mebrur nedir? Sual hac mebrur nedir? Şartlara cevap şartlarına uygun olarak ihlas ile yapılan hac, hacca hac mebrur denir. Hac mebrur kazaya kalmış olan farzlardan ve kul haklarından başka günahların affına sebep olur. <gülüyor> Bu ikisinin af olması için kazaların ve kul günah haklarının ödenmesi de lazımdır. Hac sebebiyle farz yapmanın günahı affedilmez ise de vaktinde yapma yapmamanın vaktinden sonra bırakmanın bırakmanın günahı affedilir. Hacdan sonra farzları kaza etmeye hemen başlanmazsa geciktirme günahı tekrar başlar ve zamanla kat kat artar. Farzın kazasını geciktirmek büyük günahtır. Bunu iyi anlamalıdır. hac mebrur yapanın günahlarını af, günahları günahları affolur. Yani hac sebebiyle farzı yapmayanın günahı affedilmez. İse de vaktinde yapmamanın vaktinden sonra bırakmanın günahı affedilir. Yani vaktinde yapmamış daha sonra kaza etmiş İnşallah onun efendim şeyi affedilir. Ama farzı terk etmişse o, o büyük büyük bir sıkıntıdır. Allahu Teala onu mesela yap, o terk edilen unutulan şeyi yaptırmayı nasip eylesin inşallah. Evet Hacı Mevrur yapanın günahları af olur. Hadis-i Şerif şerifi kaza ve kul haklarından başka günahları af olacağını göstermektedir. Peygamber Efendimiz'in Arefe Gecesi ve Mizdelife'de hacıların günahlarının affedilmesi için yaptığı dualarında böyle olduğu bildirilmiştir. Kaza ve kulaklarının da affa dahil olduğunu bildiren alimler var ise de bunlar tevbe edip de kazadan ve ödemekten aciz olanlar için Hud suresinin hasanat günahları yok eder alindeki 114. ayetin farzın terkinden hasıl olan geciktirme günahı o farz kaza edilince af olur demektedir. Yani demek ki mesela bir şey hani efendim unutulmuş bir namaz, kazaya kalmış bir namazın kefareti ancak onu eda etmekledir. Onu eda ettiğin zaman o hac, o hacın kefareti odur yani. O onun yerine gelmiş o. O kaza onun yerine gelmiş olur. O namazı terk ettiyse o namazın yerine kaza ettiği zaman onun kefareti odur. Evet. <gülüyor> Hac yolunda ölmek. Sual: Vücut ve ada şartları kendisinde bulunan, yani hacca gitmesi farz olan kimse hac yolunda ölürse yerine vekil gönderilmesi gerekir mi? Cevap: Kendisine o sene hac farz olmuşsa veya yerine vekil göndermesi gönderilmesi gerekmez. Hacı sakıt olur. Hac farz olduğu için olduğu sene gitmeyip de sonraki senelerde hac yolunda veya evinde hasta veya hapis, sakat olursa yerine başkasını kendi memleketinden bedel göndermesi veya bunun için vasiyet etmesi lazımdır. Bedel gönderdikten sonra iyi olursa kendisinin gitmesi lazım olur. Sonraki senelerde senelerde haca giderse tehir günahı af olur radını muhtar. Hac yolunda ölmek bir nimettir. Hadis-i şeriflerde ki Hacca giderken yolda ölene kıyamete kadar hac, cihada giderken de ölene kıyamete kadar cihat sevabı yazılır. Ebu Yala. Mekke'ye giderken ve orada dönerken ölen ahiretler terazi kurulmaz, hesaba çekilmez ve günahları affedilir. İsfahani. Hac yolunda harcanan, harcanan paranın fazileti de çoktur. Hadislerde buyruldu ki hac için harcanan para, mala Allah yolunda cihattan Haca harcanan mala verildiği 700 misli sevap verilir Bey Hakim. Haceden zenginleşir Hakim. Hacediniz ediniz ki ihtiyaçlardan kurtulasınız, seyahat ediniz ki sağlığa kavuşasınız Şirazi Abdurrazak. Hacc'a gitmek için hanımının nisabın üstünde bileziği var. Hacc'a gitmesi farz mıdır? Sual. Cevap parası olma kafi değildir. Haca götürüp getirecek mahreminin bulunması da şarttır. Bulunmazsa eğer vefat edene kadar haca gitmezsem yerine, yerime vekil gönderilsin diye vasiyet eder, duriye de bu fetva verilmiştir. Vasiyet ederse gider, birini gönderir. Bayram kurbanını ve vekaletle sual Hacda 15 günden fazla kalan mukim olup kendisi kendisine kurban kesmesi vacip olacağı için kurban bayram e, bayram kurbanını kestirmek üzere telefonla Türkiye'deki bir yakınına vekalet verip kestirebilir mi? Cevap: Bayram kurbanını vekaletten Türkiye Türkiye'de kestirmesi caizdir. Fakat şükür kurbanını kârâmda kesmesi gerekir. Vekaletle Türkiye'de kestiremez. Rıdır muhtar. Mekke'de mükimlik. Sual Mekke'de 15 günden fazla kalınsa da mükim olunmaz mı? Cevap Mekke-i giden 15 gün, 15 veya daha fazla gün kalmaya niyet ederse mukim olur. 15 günden az kalmaya niyet ederse veya hiç et, niyet etmeden aylarca kalsa misafir olur. Mekke, Mina, Arafat gibi başka yerlerde, topla yerlerde toptan 15 gün kadar niyet edene de mukim olmaz. Yalnız Mekke'de veya Mina'da 15 gün kalmaya niyet eden mukim olur. Mukim olan da namazlarını kısaltamaz. Bayram kur, kur, bayram kurbanını da kesmesi vacip olur. Şafii ve Maliki, Hanbeli ve Hanbeli mezhebinde giriş çıkış günü hariç 4 gün kalan mukim olur. Mukim olan namazlarını kısaltamaz. Kısaltırlarsa namazları sahi olmaz. Talebe, asker, işçi gibi emir altında bulunanlar kendi niyetleriyle değil hocalarının, kumandanlarının, işverenlerin emrine göre hareket ederler. Amirleri 15 gün kalmaya niyet etse bunlar işi emri bir işitinceye kadar misafir olurlar. Emri hiç işitmezlerse kaç gün kalsalar hep seferi olurlar. Diyanet görevlisinin emriyle hareket eden hacılar da bu görevlinin açıkladığı duruma göre hareket ederler. Görevli 15 gün Mekke'de kalacağız dememişse bu görevliye bağlı olan seferi olur. Olanlar seferi olur. Seferi ol olanın da Kurban Bayramı'nı kesin kurban kurban bayram kurbanını kesmesi vacip olmaz. Fakat şükür kurbanın kesmesi vacip olur nihayet. Haram ve Fars Hacda kadınlara dokunup günah işlememek için bazı farzları terk etmek gerekir mi? Cevap, haram işlemeden farz yapmaya çalışılmalıdır. Umre yapana hac. Sual, bazı hacı hocalar, ümre yapana hac ve etmek farz olur diyorlar. Hac mevsimini, mevsimi haricinde umre yapan fakire hac farz olur mu? Cevap, hiçbir kitapta umre yapana hac farz olur diye yazmaz. Ümre yapana hac farz olmaz, Redül Muhtar. Bazı kimselerin bilmediği husus şudur. İbn Abidin Hazretleri de Ukudud Duriye'de hac etmemiş fakirin başkası yerine hacca gitmesi caiz ise de hille girince kendisine hac etmek farz olur diyor. Bu ifade hac mevsiminde, mevsimin haricinde umre yapana hacın farz olacağını göstermez. Zengine ömründe bir kere hac etmek farzdır. Fakir olan görevli olarak veya işçi olarak yahut da herhangi bir sebeple Mekke'ye gidince hac mevsimi ise kendisine hac farz olur. Hac mevsimi değilse hac farz olmaz. Hac vakti. Sual, hac vakti ne zamandır? Cevap, hac vakti, arefe ve bayram günleri olmak üzere beş gündür. Medine'de kırk namaz. Sual, hac ve umre yapanın Medine'de sekiz gün kalıp kırk vakit namazın kılması şart, şart mıdır? Cevap hac ve ümre için Medine-i Münevvere'de sekiz gün kalıp kırk namaz kılmak şart değildir. Yani kırk namaz, namaz kılmak, kırk e, rekat namaz kılmak, hac, kırk vakit, kırk rekat namaz kılmak. Evet, hac ve ümre'de Medine-i Münevvere'de sekiz gün kalıp kırk rekat namaz kılmak şart değildir. Yani... Hiç 40 rekat namaz kılmak hac ve ümrenin şartlarında ve sünnetlerinden değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de Medine-i Münevvere'de sekiz gün kalmak gerekmez. Resulullah ziyaret için Ravza-i Mutara'ya gidip selam vermek kafidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kabrini, şeref, kabri şerifini ziyaret etmek çok sevaptır. Hadis-i şerifte ziyaret edene şefaatim vacip olur buyuruluyor İbn-i Huzeyme. Medine-i Münevvere'ye... Ne şart ne maksatla gidilirse gidilsin Mescid-i Nebevi'de namaz kılmanın fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Mescid-ül Haram hariç şu mescidimde kılınan bir namaz başka bir mescidde kılınan bin namazdan hayırlıdır bu hariç. Şu mescidimin, mescidimde ara vermeden kırk vakit namaz kılan için cehennemden kurtuluş beraatı yazılır Tirmizi. Görüldüğü gibi 40, 40 rekat namazın fazileti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile değil, Mescid-i Nebevi'nin fazileti ile ilgilidir. Buna bazı Bu konu ile ilgili, bu 40 rekat, 40 vakit ile ilgili bazı hadislerin zayıf olduğu görüşünde olan alimler de vardır. Tabi en doğrusunu Allah bilir. İhramı çıkarmak sual. Bir sene haca giderken Ankara'ya ihramı Ankara'da ihramı giydik. Hac'a gidemeyince çıkarmak mecburiyetinde kaldık. İhramın çıkarmanın cezası nedir? Cevap mikattan önce çıkarınca ceza icap etmez. Burada bu sual, sorulan sual güzel sorulmuştur ama verilen cevap biraz çelişkili bir cevap olmuştur. Eğer o kişi ihram niyetine girmişse ihram niyetinden dolayı efendim niyet, niyetlenmiş ihrama girmiş girmiş ise ve efendim o niyetten dolayı efendim ihramın içi ihram ihrama büründüğünden dolayı o ihramlı sayılır. Çıkardığı takdirde kendisine bir kurban cezası gerekir. En doğrusunu Allah bilir. Evet bu e, kardeşimiz de efendim bu konuda ceza icap etmez. O da e, hangiye dayanmışsa Allahu alem. E, fakat yani ihram ihram çıkar, ihramı giyip de çıkarmanın cezası bir kurban kesmektir. Doğrusunu Allah bilir. İhram kefen zemzem. Sual: ihramı kefen yapmak, kefeni zemzemle yıkamak caiz midir? Cevap: ihramı kefen yapmak caizdir. Kefeni zemzemle yıkamak ise Hanefi'de caiz, Şafii'de haramdır. Radul Muhtar. Asıl maksatları dini bozmaktır. Bir resmi bir gazetede, Sual bir gazetede yazarın biri şeytan taşlamadaki izdihamı önlemek için haccin 3 ay içinde yapılmasını te teklif ediyor. Bu dini bu dini değiştirmek değil midir? Cevap. Bazı kimseler orucu da kısaltmak için epey uğraştılar. Çok oruç tutuyoruz. Güneş doğana kadar yiyip içmeliyiz dediler. Yaz aylarında oruç tutmak zordur, kışın tutulmalı gibi gel tekliflerle gelmek için hazırlanıyorlar. Bunların asıl maksatları dini bozmaktır. Dinimizde eksiklik yoktur, orucun hangi ayda olacağını, haccın hangi günde yapılacağını açıkça bildirilmiştir. Allahu Teala'nın tam olarak gönderdiği dinden noksanlık arayanlar kendi yüz kararlarını ortaya çıkarmış olurlar. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki bugün dininizi kemale erdirdim ikmal ettim. Size olan nimetimi nimetlerimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Maide 3. Hacı ertelemek. Sual: Hacı ertelemek olur mu? Haram parayla hacca giden hac borcundan kurtulur mu? Mahremsiz hacca gidilir mi? Ömre yapmak sünnet midir? Cevap: Üzerine hac farz oluncaya kadar olan kimseye hacı ertelemek Şafii'de ve imameyne göre caiz. Diğer üç mezhepte de caiz değildir. O sene gitmez ise günahkar olur. Sonraki senelerde haca giderse erteleme günahı af olur. O sene hac yolunda ölürse hac sakıt olur. Haram parayla hacca gidenin hacı Hanbeli'de sahih olmaz. Diğer üç mezhepte günahkar olsa da hacı sahih olur. Yani hac borcundan kurtulur. İstanbul'daki bir kimsenin babası Erzurum'da ki Erzurum'da sakin iken vefat etse babası, vasiyet etmediyse babası için bir vekili göndermek, isterse Erzurum'dan göndermesi farzdır. Başka yerden göndermesi Hanefi'de caiz değil, Şafi'de mikat dışındaki her yerden göndermesi caizdir. Şafi'de malemsiz olarak iki kadın ile farz olan haca gidilebilir. Kadının mahreminin hac yolunda ölmesi, şafii'yi taklit etmesi için özür olur. Haca giden kişi, giden bir şafii kadınlara kadınlara dokunmalı. Dokunma ihtimali, bir hacca giden bir şafii kadınlara dokunma ihtimali çok olduğu için abdestli bulunması zor, zordur. Bu durumda hanefi taklit caizdir. Evet, umre ömründe bir kere hanefi ve maliki de sünnet, şafii ve hambeli de ise فارزدر وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين